Selamünaleyküm, sesim geliyor mu? Nasıl, acaba durumlar nasıl? duyabiliyor musunuz? E, teşekkür ederim. Sağ olun. İyisinizdir inşallah hepiniz. Salı günü bir problem çıktı. E, yapamadık dersimizi. E, bugün inşallah yapacağız. Tamam inşallah in internette de bir sorun olmaz. Seste de bir sorun olmaz. Yalnız ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum bugün. Ee, sorularınızı lütfen not alın. İnşallah haftaya biraz daha vakit ayırıp uzun uzun onları yaparız. Ee, bir de eğer yetişirse bir saatte e, bitirmek iç, bitirmeyi e, isteyeceğim sizden. Başlayalım, şey yapalım, e, ne derler? Besmele'yi çekelim. E, konuyu bitireceğiz inşallah. Dediğim gibi yapabilirsek e, bir saat sonra ayrılayım bugün. Haftaya daha çok vakit ayırırız. Şurada benim bir evet altını çizdiğim notlarım vardı oradan başlayalım şimdi önceki haftadan Hz. Yahya ile ilgili bir sorumuz vardı e, yeri gelecek burada bahsedeceğiz e, bu hafta onu cevaplamış olacağız onun dışında salı günü çok net gelmemişti ses problem vardı tekrar edeyim e, bu Yahudilerin e, mabetteki kutsal kitaplarının el yazması olduğunu söylemiştik rulo şeklinde e, bunları saklıyorlar ruloları özel hatta kadife örtülerle sanduka tarzı şeylerle e, kapatıyorlar bunların dolaptan çıkarılması, üzerlerindeki örtünün çıkarılması hepsi ritüelin bir parçası. Bunları dualarla yapıyorlar. Ve sinagogda e, ruloları taşırken e, çok dikkat ediyorlar. Mesela bizdeki anlayış gibi e, musha, e, ruloların daha doğrusu onlarınki mushaf değil yere değmemesi gerekiyor. Mesela yere değerse o, o zaman o anda sinagogda bulunanların hepsinin 30 gün oruç tutması gerekiyormuş. Dolayısıyla sinagogdaki el yazması... E, Tanah ya da işte Tevrat metinlerinin bir dokunulmazlığı var. Buna sadece açma işini din adamları yapabiliyor. Bir de yad dedikleri böyle işaret edici dedikleri kalem gibi bir şey var gümüşten. Üstünde önünde de ucunda bir el şekli var. Onunla takip ediyorlar satırları. Bunu bazı Yahudiler modern bir yorumlar emişler ki biz bu el yazmalarının bozulmasını istemiyoruz. Oradaki mürekkeplerin işte Mürekkeplerin elimizdeki yağdan etkilenmesini istemiyoruz. Bu yüzden dokunmuyoruz demişler. Bu da bir yorum ama e, klasik yorum... Ve daha mantıklı gelen aslında bu kutsal kitaplarına e, o kadar fazla değer veriyorlar ki e, din adamı sınıfından olmayanları e, bir nevi dışlıyorlar ona dokunmaktan. Çünkü hatırlayın e, Musa ve Harun soyundan gelmek, Davut soyundan da gelmek daha doğrusu Hz. Musa'dan sonra önemliydi. Sadece bu soydan gelenler diyebilirdi. Din adamı vazifesi görebiliyor Yahudilikte. Dolayısıyla bir kere bu soydan gelmeyenlere bir nevi dışlıyorlar. İkincisi sorumuz esas e, hem kadınlarla ilgiliydi hem de bu Yahudiler evlerinde ne okuyorlar, evlerinde kullandıkları e, bir musaf var mı şeklindeydi. Evet arkadaşlar Tanah yazan başında iki tane kapak arasında toplanmış şeyleri var, kutsal kitapları var. Yani bizim eski ahit dediğimiz, onların Tanah dediği Yahudi kutsal kitabı var matbu bunlar, yani şey matbaalarda basılıyor. Dolayısıyla evlerinde okuyorlar. Çünkü onların haftalık okuması gereken bölümleri var. Din adamları onlara sinagogda haftaya şu bölümü okuyacağız diyor. Onlar da evde çalışıyorlar. Çünkü Tevrat'ın ya da Tanah'ın hatim edilmesi geleneği var onlarda. Senede bir kere bütün kısmını bitirmek zorundalar. Bunu tanımlıyorlar sinagogda cumartesi günü okuyorlar e, ama evde çalışıyorlar. Dolayısıyla evde böyle e, musafları var bizimki gibi ama mabetteki sinagogdakinin özel bir durumu var dediğimiz gibi din adamları açabiliyor. Onlar da özel bir gümüş çubuk vasıtasıyla okuyorlar, satırları takip ediyorlar. Şimdi kadınlar e, çok geri planda tutulmuş Yahudilikte e, onların mabette e, aslında mabette kadın erkeğin ayrı durumu durması bir geri tutulmak anlamına gelmez. Bizde de öyle onu yanlış ifade ettim. Yahudi geleneğinde kadın biraz geride tutulmuş yoksa mabette kadın erkek ayrı durmasını eee ya yani farklı bir şekilde yorumlayamayız bunda bir yanlış yok sonuçta biz Müslümanlar olarak bizde de böyledir Yahudilerle o konuda çok benzişiyoruz mesela kadınların din adamı olmamasındaki en önemli etken de cemaatin düzeninin bozulmaması yani bir kadın imam olduğunda işte cemaat karışık olacak Dolayısıyla bu sakıncalı bulunuyor Yahudilerde de öyle O yüzden din adamı olmuyor kadınlar Ama şey var Tanah'a dokunmak konusunda Bir adım daha da gerideler Erkeklerden Belki de beş adım Şimdi modern Yahudiler Özellikle kadın konusunda Çok böyle yenilik peşindeler Dolayısıyla Tanah'ı okuyalım diye diye sesleri çıkan Yahudiler var. Ben biraz internetten araştırma yaptım. Ee, hani sinagogda okuma görevini yapan kadınlar var artık modern Yahudilikte. Ancak ibadet maksadıyla, çünkü onlar da bizdeki gibi hatim anlayış olduğu için tek tek harfi harfine okuyorlar Tevrat'ı. Yanlış okumak sakıncalı mesela Yahudi geleneğinde. Yanlış yapmamanız gerekiyor. O kitabın okunuşunu öğrenmeniz gerekiyor. Yani İbranice bilmeniz şart. Ama bizdeki gibi e, bizdeki tecrüte makama benzetilebilir. Bizde tecvit zorunludur gerçi makam değil. Bunlar da çocuklarını küçük yaşlarına itibaren okullara gönderiyorlar ki Tevrat okuma konusunda hiçbir yanlışları olmasın diye. O konuda çok benzeşiyoruz. Bir mushaf mesela yere değmeyecek. İki okullar. E, siz onu harflerine baka baka okuyacaksınız. O zaman daha çok sevap kazanıyorsunuz. Üçüncüsü hatim geleneği var. Dolayısıyla kitap önemli. Ve işte esas bizim sorumuz evlerinde bir kitabın olup olmamasıydı. Bu yine neden dokunamıyorlardı? Kısaca buna değinmiş olduk. Modern Yahudilerin görüşleri biraz farklı biraz değişiyor. Ama şu henüz bir hayal sanırım onlar için. işte mabette o ruloları açıp e, şeye, cemaate bunu e, bir kadının okuması e, Yahudiler tarafından kabul edilebilecek bir şey değil. E, bir de bununla ilgili bir nokta daha vardı. Dediğimiz gibi cemaati yönlendirmek, yani imamet bizde nasıl erkekteyse Yahudiler de onu o şekilde yorumluyorlar. Heh, e, bazı çözümler geliştirmişler. Kadınlara özel okuma grupları yapılsın diye. E, Onlar da e, neydi neydi biraz e, hatırlayacağım arkadaşlar. Min, minah minli bir şey ama e, mintan değil. Bir grup şey anlayışı var. Bizde nasıl cemaat üç kişidendir? Onlarla belli gruplar belli bir sayı toplandığında bu okumayı yapıyorlar. Hatim Hatimin parçalarını belli bir grup toplandığında yapıyorlar. Diyorlar ki kadınlar da böyle bir grup oluşturursa kendi aralarında okuyabilirler. Ama cemaati önderlik edemezler diyorlar. Onlar da özel hallerinde mabete giremiyorlar. Böyle şeyler var. Kadınların bu durumları ile ilgili benzerliklerimiz var. Şimdi Üzeyir Allah'ın oğlu mudur diye bir soru gelmişti. Geçen hafta Yehudilik'ten bahsederken. Biraz karışık. O Salı günü ses kaydı yapılamamıştı ama e, bayağı bir 10-15 dakika ayırmıştım neredeyse ona. Şimdi Hz. Üzeyir'in peygamber olup olmadığı bizim klasik kaynaklarımızda da e, tartışılmış. E, i̇şte Yahudi geleneğindeki İdris midir yani Enoch mudur yoksa Ezra mıdır bu da tartışılmış müfessirler tarafından. Eee işte İdris ise bunun detayları var. İdris'in göğe yükseldiğine inanılıyor. Eğer Ezra ise e, Ezra şimdi şöyle bir şey. Eğer Ezra ise Yahudiler Ezra'yı çok kutsal görüyor. Çünkü Ezra unutulan Tevrat'ı sürgünden sonra tekrar yazmıştı Allah'ın yardımıyla. Dolayısıyla onlar için bir ikinci Musa, hatta Musa'dan öte bir kimseydi demişler ki Yahudiler Orta Çağ'da e, klasik dönemlerinde eğer vahiy Musa'ya gelmeseydi muhakkak Ezra'ya gelirdi demişler. Ezra böyle önemli bir şahsiyet. İşte bu nedenle hani Allah ona yardım etti unutulan Tevrat'ı yazdırdı ya hatasız bir şekilde o yüzden onu yükseltmek ona böyle bir mukaddes değer vermek için Üzeyir Allah'ın oğludur demiş olabilirler. Bu böyle mantıklı bir açıklama bazı e, şey bizim dinler tarihçilerimiz daha doğrusu bunu böyle yorumlamışlar. İkinci olarak eğer bizim geleneğimizdeki İdris'e yani onların İdris dediği aslında bizde bir de İdris Aleyhisselam var ama onların enoh dediği bizim İdris olarak anladığımız şahıssa, Üzeyirle İdris aynıysa İdris Aleyhisselam'ın da e, göğe yükseldiğine inanıldığı için Yahudiler ona da değer atfetmek için Allah'ın oğludur diye böyle mecazi deyim şeklinde kullanmış olabilir yoksa Yahudiler e, monoteisttir. Tevhid inancı baskındır. Çok önemlidir. E, e, Hristiyanlıkta olduğu gibi bir insana Tanrı'nın oğludur demezler kolay kolay. Bunun böyle mecazi şey bir anlamı olsa gerek. Evet şimdi hadi bakalım e, Hristiyanlığa başlayalım artık. Bir türlü geçemediğimiz Hristiyanlar. Ama üç hafta ayrılmış bu konuda sıkıntımız yok. Çünkü inanç sistemi e, işte ve şey Hristiyanların ayrışmaları bu ayrışmanın nedenleri daha fazla vakit gerektiriyor Yahudilikten ama fark etmişsinizdir Yahudiliğin de ibadetlerine ritüellerine hiç değinilmemiş bu şeyde ünite de ama şeyimiz yok yani vaktimiz yok geri dönemeyeceğiz siz sorularınız olursa biriktirin bildiklerimizi cevaplamaya çalışalım. Unuttuklarımızı Yahudilik uzmanlarına soralım, araştıralım. Şimdi biz Hristiyanlıkta başlayacağız. Bu hafta e, tarihine bakacağız. Başından sonuna dek ne oldu? Öbür hafta inanç sistemini tek tek irdeleyeceğiz. Üçüncü haftada Hristiyanların üçüncü haftasında e, Hristiyanlar pek çok gruplara ayrılmışlar hem tarihte hem şimdi modern dönemde e, bunlara inceleyeceğiz bu gruplara inceleyeceğiz ibadetine de bakacağız evet notlarda ritüel ve pratikle ilgili bölümler var ne derse bu Yahudilikte de es geçilmiş ben de sonra daha fark ettim e, belki Yahudilikte e, uygulamaların kuralların çok detaylı çok zor olmasındandır ilgisini çekenler için Adem Özen miydi yazarın soyadı? Yahudilikte ibadet, rabet yayınları diye bir kitap var. Ee, tahmin ediyorum başka şeyler de vardır Türkçe'de. Son yıllarda pek takip edemedim. İnternette bu konuda size yardımcı olur. Mesela ortodoks Yahudi ibadet falan yazın. Hani bu en dindarlarının ne uyguladığını, günlük hayatlarında neler yaptıklarını görmüş olursunuz. Şimdi biz bugün artık Hristiyanlığa geçeceğiz. Belki de Yahudilikten çok daha fazla e, insanı, alanı etkilemiş olan e, Hristiyanlığa geçiyoruz. Batı dünyasının anlaşılmasında, Batı düşüncesinin, sanatının, müziğinin, her şeyinin anlaşılmasında Hristiyanlığı bilmek şart. Dünya tarihi okuyorsanız bilmeniz şart. İşte felsefe okuyorsanız bilmeniz şart. Çok böyle la dini sandığınız batılı yazarların bile düşüncesinde e, Hristiyanlıktan pek çok etken vardır, unsur vardır. Çok doğal bir şey Hristiyan bir ortamda doğup büyümüşler. Batı'yı, Amerika'yı Hristiyanlık şekillendirmiş çok büyük ölçüde. Dolayısıyla bu yabancı dinleri bilmek bize çok şey katıyor. Bilhassa da Hristiyanlık ve Yahudilik gibi Batı düşüncesini bugün şekillendiren ana unsurları bilmek çok çok önemli. Şimdi Hristiyanlık nedir? Kısaca ne anlatacağız? Özetimize bakalım. Şimdi Hristiyanlık Hz. İsa Yahudi'ydi. Yahudi kültürüyle yetişti ve Hz. Musa'nın kanunlarını kaldırmak için geldiğini söylemedi Musa kanununu kaldıracağım ben yeni bir şey getirdim demedi aslında ama göreceksiniz zaten biliyorsunuz bambaşka bir şekil, şekil aldı bu din Yahudilik karşıtlığı o kadar baskın çıktı ki bugün Hristiyanlık eşittir anti Yahudilik gibi bir şey algılıyoruz göreceğiz nedenlerini. Halbuki biz bugün işte daha Yahudi bir anneden doğmuş. işte teyzesi, eniştesi biliyorsunuz Hazreti Zekeriya. Yahudi bir ortamda büyümüş işte yüzde yüz katıksız bir Yahudi olan Hazreti İsa'dan ve onun getirdiği mesajdan bakacağız. Hazreti İsa'nın mesajı bozulmuş. Yani biz bozulmuş diyoruz. Hristiyanlar bugün kendileri değişmiş diyor. Onlar da kabul ediyor. Hiçbir sorun yok onlar için. Onlar diyorlar ki tamam İsa kutsal kitabı yazmamış olabilir. Tanrı ona yazılı bir şekilde vermemiş olabilir. Ama biz bunları insanların yazdığını biliyoruz kutsal kitaplarımızın. Yine de onlara Tanrı esiniyle, Tanrı'nın ilhamıyla yazdırıldığına inanıyoruz. Dolayısıyla bu kitaplar bizim için kutsaldır diyorlar. Pavlus mesela bu dini çok değiştirecek. Pavlus bir şeydi, havariydi. Tanrı'dan ne emir aldıysa onu yaptı diyorlar. Yoksa Kitaplarındaki tutarsızlıkları, çelişkileri onlar da biliyor, onlar da öğretiyor. Bugün Batı'da koca koca departmanlar var, kitabı mukaddes araştırmaları, tetkikleri bölümü diye. Bu bölümlerde mesela e, araştırmalar yapılıyor bu kitab mukaddes örneklerini işte neden birbirini tutmuyor ya da e, neden çelişkiler var diye. Bu onların kabul ettiği bir şey. Ancak yine de bütün Hristiyanlar için e, yeni ahit ve eski ahit toplamı yani kitab-ı mukaddes kutsal kitaptır. E, ve Hz. İsa'nın mesajı aslında değişmemiştir. Şimdi Hz. İsa sevgi merkezli, göklerin krallığı, tanrı krallığı merkezli bir mesaj getirdi. Yahudiliğin o çok hukuka bağlı, çok böyle literali, soğuk, katı ortamını yumuşatmak için geldi tabiri caizse. Ama hiçbir zaman ben Musa kanununu kaldırdım demedi. Biraz sonra göreceğiz. Hristiyanlık ondan sonra Musa kanunlarının kaldırılması üzerine kendini inşa edecek. İşte bizim burada karşımıza bir Paulus diye biri çıkacak. Hatta Şinasi Gündüz Hoca'nın Paulus Hristiyanlığın Mimarı diye bir kitabı vardır. Okuyamasanız da kitabın başlığını hatırlayın. Hristiyanlığın mimarı yani o kurmuş. Bu artık herkesin kabul ettiği bir şey. Gerçek öyle sadece tez ya da hipotez değil. Paulus bu dini şekillendirmiş ve bu din özellikle şimdi Anadolu dediğimiz topraklarda şekillenmiş. Bir hastada Grek felsefesinin etkisiyle yani o Hazreti İsa'nın mesajı ile şimdiki Hristiyanlık çok farklı. Bunu aklımızda tutalım. İşte bu bir, an, bir başka ifadeyle şu demek. Tarihin İsa'sı kimdi? Yani o milattan önce birlerde diye tahmin ettiğimiz doğumunu o işte katıksız Yahudi olan Hz. İsa kimdi, nasıl yaşadı, ne yaptı? Bir de İncil'lerin anlattığı, Hristiyanlığın sunduğu imanın İsa'sı deniyor buna. İmanın İsa'sı kimdir? Böyle iki tane İsa imajını bugün görüyoruz irdeleyeceğiz. Mahmut Aydın'ın o da Samsun'un e, şu anda rektör yardımcısı diner tarihi hocasıdır. Profesör doktor Mahmut Aydın'ın e, tarihin İsa'sından İmanın İsa'sına Tarihsel İsa diye bir kitabı var. Ankara Okulu Yayınları. İlk hafta göstermiş miydim? E, neyse okulda olunca haftaya inşallah gösteririz. Mahmut Aydın Tarihsel İsa e, sanırım böyle zaten Türkçe'de olan tek çalışma merak edenler için bu tarihsel İsa tartışmalarını arkadaşlar öyle bir şey gelmiş ki bir dönem yani bu İsa yaşamadı diye bir hipotez ortaya atılmış. Çünkü birazdan göreceğiz tarihsel kaynaklarda Hz. İsa ile ilgili neredeyse hiçbir bilgi yok. Bunun üzerine bazıları ya bu İsa yaşamadı, mitolojik, sembolik bir şey hipotezini ortaya atmış ve da toplamış. O zaman bu İsa kimdir? İncil'lerin sunduğu İsa kimdir? Bunu irdeleyeceğiz. O zaman e, aynı şekilde İncil'in esas mesajı nedir? Değişikliğe uğramış mıdır? Bir de İncil kime hitap etmiştir? Bu da bizim önemli irdeleyeceğimiz noktalar. Başka bir başlık misihin tabiatları. Yani İsa yeryüzüne inmiş Tanrı oğlu. Bedenleşmiş, enkarnasyon geçirmiş. En önemli Hristiyan doktrini bu. Şimdi Tanrı nasıl insan oluyor? İnsan olduysa hem ilah mı hem tanrı mı? Bu tanrı oğlu dediğimiz İsa Mesih'in iki tabiatı mı var? Hristiyanlar bunları tartışmış. Biz de ona bakacağız. Sonra kutsal kitapları nedir? Nelerden oluşur? Ne kadar bir sürede oluşmuştur? Bunlara bakacağız. Otantik midir? Değişime uğramış mıdır? Bunlara bakacağız. Şimdi tarihsel şey ile başlıyoruz. Hristiyanlar e, bu isim nereden geliyor? Şimdi Hristos Mesih demek Yunanca eski Grekçe Mesih de yağlanmış aslında anlamı, ama e, Tanrı'nın seçtiği kul anlamında mealen o anlama geliyor Hristiyanların e, Hristiyanlık ismi Hristiyani yani Grekçe e, Hristos'u Mesih'i takip edenler anlamında e, bu insanlara bu isim veriliyor e, İncil der ki İncil'de elçilerin işleri ya da Resullerin işleri kitabı Luka tarafından yazılmıştır dokuz, e, milattan sonra 50'lerde 50 elli yılında takriben Antakya'da İsa'nın takipçilerine Hristiyan dendi diye geçer İncil'de biliyorsunuz İncil'de Antakya Efes gibi şehirler çok önemlidir ve Hristiyanlığın şimdiki şeklini aldığı merkezdir bugün Anadolu dediğimiz topraklar İşte Hristiyanlar Mesih'i takip edenler anlamında Antakya'da 50 yılında bu ismin onlara verildiğini görüyoruz bize İncil söylüyor tarihsel veriler fazla bir şey söylemiyor ama mantıklı yani Mesih'i takip edenlere Hristiyanlar denmesi yani nasıl adlandırılırlarsa adlandırılsınlar biz şu anda Hazreti İsa ne getirdi ona in kimler inandı ona bakacağız ama İncil bize 50 ile 50 yılında Antakya'da Hristiyan olarak adlandırıldıklarını söylüyor şimdi İnciller biraz sonra diyeceğiz ama baştan söyleyelim Hazreti İsa İki kapak arasında Rabbim bana bunu vermiştir diye bir kitap söylemiyor. Hazreti İsa'nınki şifahi bir öğreti. Kur'an-ı Kerim'de de hani musaf şeyi geçmez. Yani geçer İncil, geçer muhakkak da hani böyle Hazreti İsa yazdırmıştır ya da böyle somut ifadelerle işte şu kısmında şu vardı diye bir bilgiye rastlamıyoruz. Belki de Kur'an-ı Kerim'de kastedilen İncil, onun sözlü şifahi öğretisidir şeklinde bile yorumlamış bazı müfessirler Hazreti İsa bir şey getiriyor ortaya bir e, şey ne derler mesaj getiriyor e, bu arada tabii ki kitap var kitabı olan peygamberlerden hiç şüphesiz biz öyle kabul ediyoruz demek istediğim bizim kitabımız gibi belli dönemlerde belli kişilerce Hazreti peygamberin dikte ettirmesi başında durup yazdırması, sonra onun bir daha Cebrail aleyhisselamla mukabele edilip e, kontrol edilmesi gibi bir şey yok. Yani elimizde yok. Varsa da, Hz. İsa kendi yazdıysa da, ya da işte birine yazdırsa yazdırdıysa da yok elimizde. Bugünkü İncil'in e, insanlar tarafından, hatta Hz. İsa'yı görmeyen, yani ilk dönem değil, ondan sonraki dönemde yazıldığını biliyoruz. Bahsedeceğiz. Tabiri caizse bizdeki sahabeyi düşünün. Sahabe yazmamış, tabiyun yazmış. Ee, böyle bir İncil var şu anda karşımızda. İşte Hz. İsa'nın mesajı şu. E, ben size bir mesaj getirdim. Bana inanırsanız kurtuluşa ereceksiniz diyor. Bu din kurtuluş merkezli. Eski ahit dönemi sona ermiştir diyor. Mesih... E, şey Musa kanununu kaldırmadım diyor. E, ama eski Ahit dönemi sona erdi yeni Ahit dönemi başladı. Yani biz e, hani Ahit anlayışı var ya Yahudilerde e, Tanrı ile sözleşen vaatleşen bir milletiz. Ama ben yeni bir va vaat getirdim diyor. E, Barnabas İncili sorulmuş. E, i̇şte Barnabas İncili de Barnabas tarafından yazılan bir İncil. Bir ara öyle bir şey çıkarıldı. İşte gerçek İncildir. E, Vatikan saklıyor e, aslında gerçek İncil var Vatikan bunları ortaya çıkarmıyor diye e, olabilir böyle spekülasyonlar hep yapılır Hristiyanlık da biraz açık bu konuda yani çok malzeme veriyor e, Vatikan saklıyor olabilir e, daha pek çok İncil olabilir e, ama Başka bir şekilde ufak da olsa izlerine rastlardık yani gerçek hani şimdiki İncil'lerin mesajından çok farklı olan tamam Barnabas bulundu Thomas İncil'i diye bir şey bulundu biraz sonra bahsedeceğim bunlar şimdiki İncil'lerden farklılar ancak yine de hani Thomas'ta yok peygamber diyor kardeş diyor İsa peygamber için Tamam mesela Hz. İsa'nın Tanrı olarak sunulmadığı bir İncil olabilir ama bunun Hz. İsa dönemine ait olduğunu hiç sanmıyor araştırmacılar. Ee, ama birçok bir çok incil varmış, haklısınız. Barnabas'ın incilini okuyormuş bazı insanlar. Bazı insanlar Thomas incilini okuyormuş. Bizim tefsir şeyine benziyor. Yani siz meşrebinize göre tefsir okursunuz. Kimisi Elmalılı sever, kimisi iyi sever, kimisi Seyyid Kutup okur, e işte kimisi Mevdudi okur, sosyal... E İslam'ın sosyal yorumunu önemsiyorsam. işte kimisi daha ne bileyim ya da modernleri, modern Türk müfessirlerin kitap tefsirlerini okur. O dönemde bunun gibi düşünün. insanlar başka başka İnciller okumuşlar. Ortada bir İncil yokmuş, pek çok İncil varmış. Çünkü mesela Barnabas şey havari, Hazri İsa'yı görmüş kişi. O ya onun yazdığına inanılıyor. Dolayısıyla e, Yuhanna öyle, Luka öyle, Markos öyle. Bunlar e, akıllarında kalanları yani İsa'dan edindikleri izlenimi yazıyorlar Hristiyanlar bunu kabul ediyor bunlar şu şu şu isimde insanlar tarafından yazıldı ama Tanrı onlara esin verdi diyorlar fark burada evet şimdi eski ahit dönemi bitti diyor Hristiyanlığın esas e, şeyi bu yeni ahit dönemi başladı diyor şimdi e, biraz sonra göreceğiz Hristiyanlar gruplara ayrılacak. Hz. İsa dünyaya geldiğinde de Yahudiler arasında pek çok gruplaşma vardı. Geçen hafta bahsettik. Ferisiler, Sadukiler ve Eseniler vardı. Hatırlayalım. Ferisiler e, kitabı önemseyen, sözlü geleneği önemseyen, bugün de Rabbi, Rabbinik, Rabbinik dediğimiz bugün Hristiyan ilahiyatı, kelamı, teolojisinin atalarıydı bunlar. Şimdiki din adamlarının atalarıydılar. Eee ama böyle bir seçilmiş üst kısım değildi. Bunlar alimlerdi. Heh. Alim şeklinde bunları düşünün. Bir de sadakiler vardı. Ee, şeyde mabette o dönem e, mabet diyorlar tabii şeyi. Çünkü 70 yılında Romalılar yıkana kadar Hz. İsa dünyaya geldiğinde mabet vardı Kudüs'te. Biliyorsunuz en son 70'te Roma imparator imp askerleri yıkacaklar. E, mabette Saduki'ler baskında, yani din adamları grubu. Bunlar Davut soyundan geldiğine inanıyorlar, söylüyorlar, iddia ediyorlar. Dini hizmetleri ancak biz yaparız, bizim tekelimizdedir diyorlar ve e, şeyler. E, kitabı çok fazla önemsemiyorlar. Ferisiler de karşı çıkıyor e, ve diyor işte seçilmiş. E, Din adamlığı düşüncesine de karşı çıkıyorlar. Yani kısacası birbirine girmiş iki grup var. Şu Hz. Meryem filmini seyrettiyseniz İranların çektiği orada da görürsünüz. İncil'ler de bize Hz. İsa'nın bu gruplarla tartıştığını söylüyor. Mesela Ferisilerin adı çok geçer, yazıcılar diye. İşte o dönemde Yahudilerin farklı gruplara ayrıldığını bilinim. Tabiri caizse işte bir nevi birbirlerine girdiklerini düşünelim. Mesela Sanhedrin diye yüksek mahkemeleri var. Orada sürekli tartışmalar çıkıyor. Pek çok Yahudi grubu var bunlar. Kudüs'teki mabette görülenler. Mesela bir de Zelotlar diye bir şey var. Bunlar da böyle militan, milliyetçi, askeri, askeri tarafı ağır basan bir Yahudi grup. Öyle düşünün. Yani Yahudi milletinin geleceğini düşünen şey. Hani güç ve şiddet demeyelim, güç kullanılması gerektiğini söyleyen bir grup. Zellot zaten sonra İngilizceye Zellot şey olarak geçti. E, böyle fevri e, işte güç kullanımını e, onaylayan e, şey hırslı mı diyebilirim ne diyelim ona militanca e, Davranan kişilere deniyor. Bu arada bir parantez açalım. E, i̇ki yıl önce Amerika'da baya bir tartışma yarattı. Reza Aslan diye İranlı bir araştırmacı var. Reza Aslan diye yazılıyor. E, yani kökeni İran doğma büyümü Amerikalı Müslüman bir araştırma Müslüman bir profesör ve Hazreti İnsan hayatını yazdı kendisi Amerika'da profesör yani birden böyle bir olay yarattı çünkü çok açıktan Hristiyanlık çalışan Müslüman araştırmacı pek yok biz Türkiye ilginç bir konumda o yüzden ben de mesela alanımda tektim şey, bir Türk arkadaş hatta başörtülü bir hanım arkadaş daha başladı Hristiyan Arap teolojisi benim esas spesifik alanım genel olarak yani böyle e, Arap dünyasında falan pek yok e, Hristiyanlık üzerine, direkt Hristiyan kaynakları üzerinden çalışan. Bu Reza Aslan Amerika'da e, Hz. E, İsa'nın hayatını yazdı, e, e, yayınladı, adı Zelot kitabın adı. Türkçe'ye çevrildi iki sene önce kitapçılarda çok satanlar listesindeydi. Diyanarda falan ön raflarda dururdu. Böyle bordolu, kırmızılı bir kapak, belki hatırlarsınız. E, Reza Aslan orada... Hz. İsa'nın ilk o yaşadığı dönemi yani tarihsel İsa'yı irdeliyor. Ee, çok öyle radikal değişik bir şey söylemiyor ama ortalık, ortalık birbirine girdi. Hatta böyle çok yayınlar oldu, canlı yayına çıktılar falan. Ee, o kitabın adı Zelot. Fazlaca vakit harcamayalım. Belki ilgisini çekenler hatta bu işte dönemi, ilk dönemi bu dersi hatırlamak için Zelot kitabını alıp okuyabilirler. Evet yani caiz midir, legal midir, şey midir böyle tavsiye etmeye insan çekiniyor ama İngilizcesi şeylerde var internetten indirilebiliyor ee, Türkçesinin de tercümesini çok kontrol etmedim ama iyi olsa gerek çok büyük ölçüde okuyabilirsiniz. İşte Hz. İsa'yı Reza Aslan Zelot diye sunuyor yeni bir şey getiren bir nevi aslında peygamber gibi sunuyor sanırım problem orada çünkü batı dünyası için hristiyanlar için o böyle göklerde gezinen tanrı oğludur nasıl zelot olacak nasıl böyle dinini yaymaya çalışan bir peygamber değildi ki birazdan göreceğiz o yüzden o kitapta şey yarattı tartışma şimdi zelotlar bu aşırı şeyler e, eseniler vardı birazcık söylemiştik daha mistik takılan kendi başlarına yaşayan işte bekar olan e, işte zikirle şeyle hayatını sürdüren bir gruptu Ölü Deniz, Ölü Deniz civarında Filistin'in güneyine inmişler bunlar. Bir de Samaritanlar diye bir grup vardı. Samaritanlar bugün az da olsa hala var. Kudüs'e falan gidenleriniz bilir belki. Azaldı bayağı sayıları. Ama mesela diyorlar ki Kudüs e, kutsal değildir, Samarya kenti kutsaldır diyorlar. Sonra Sina dağı kutsal değildir, Gerizim dağı kutsaldır diyorlar. Onlar Gerizim dağında toplanıyorlar. Bir de şimdiki Yahudilerden farklı ellerinde bir Tevrat var, bazı yerlerde değişen. Esas bu, biz orijinaline sahibiz diyorlar. Hatırlarsınız belki geçen haftadan önceki haftada anlatmıştık. Bunlar e, sürgünden dönen Yahudilerdi. Şimdiki Yahudiler diyor ki bunlar karıştı bunların ne olduğu belli değil. Bunlar sürgünde Babil'de öğrendikleri şeyleri Yahudiliğe kattılar. Bunlar bozulmuş Yahudilerdir diyorlar. Samiriler de tam tersini söylüyor. Esas biz orijinalini saklıyoruz sizler bozuldunuz diyor. Bunları niye anlattık? Hazreti İsa döneminde pek çok Yahudi grup vardı diye anlattık. Şimdi bunlardan biri Esenilerdi. Demin dedik şey ne derler? Daha böyle mistik bir hayat yaşayan, komün komünal hayat yaşayan, birlikte top yaşıyor bunlar. Temizliğe aşırı bir önem veriyorlar. Mesela vaftiz, gusül, abdest uygulamaları var. Günün belli saatlerinde, haftada bir ee, a, vaftiz oluyor. Yani suya giren, girdikleri suyla yaptıkları bir şey var ama e, elimizde çok net bilgiler yok. Olacak inşallah çünkü kazılar yapılıyor. 1940'larda Kumran bölgesinde e, yazılar bulundu. Ölü Deniz yazmaları da deniyor bunlara. Ölü Deniz çevresinde yaşamışlar. Şimdi Ürdün'de olan Ölü Deniz ee, orada yaşamış bu grup ve o yazmalar bize çok şey söyledi. Üzerine çok kitap yazıldı. Daha da hepsi bitmedi. Onlar açıklanacak, şey yapacak. Burada biz bu grubun vaftiz yaptığı yani vaftiz şimdi vaftiz dediğimiz suya dalmaya suya dağılma merkezli suyla bir ibadet yaptıklarını öğreniyoruz bunların amacı biz çok kirlendik çok günahkarız temizlenelim diyorlar yani o mabet etrafındaki yahudiliğin bozulmuş olduğuna vurgu yapıyorlar arkadaşlar bir de mesih bekliyorlar böyle yoğun bir mesih beklentisi içindeler İlk dönem hristiyanlığı bunu aklımızdan çıkarmayalım dünyanın sonunun çok yakında geleceğini düşünüyordu bütün hedefleri güçleri enerjileri şeydi, kıyametin kopmasına bağlıydı. Yani biz bu dünyada az yaşayacağız, biz öte dünyayı hedefleyelim demişlerdi. Hristiyanlık bunu hep benimsedi. Bugün için de öyledir. Yani sürekli bir mesih beklentisi içindedirler. E, bu çok koyu evanjelik dediğimiz George Bush'un bağlı olduğu gruplar mesela Kudüs'te karışıklık çıkmasını isterler çünkü Kudüs'te karışıklık çıkınca Mesih geleceğine inanırlar Yahudilerle ortak noktaları bu normalde birbirlerini hiç sevmezler yani bir Müslümanı tercih eder bir Hristiyan Yahudi'ye karşı, ya Hristiyanlar ve Yahudiler birbirlerini hiç sevmiyorlar, Kudüs gündeme gelince tek orada anlaşıyorlar çünkü iki, iki grubunda derdi Mesih'i getirtmek, artık bu dünyanın sonunu getirmek, biz onlara göre çok böyle bu dünyacı bir diniz, yani bizim için e, tabii ki bu dünya bir hazırlık ve oyundan ibaret, imtihandan ibaret ama e, yani çok büyük bir sorun değil, gelebilir, kopabilir kıyamet, kopacak, haktır. Biz tamam sürekli hazır olmak zorundayız ama insanoğlu bunun için dünyayı bozmak, karışıklık çıkarmak, savaş çıkarmak durumunda değildir. Böyle bir anlayışı var aşırı Hristiyanların ve genel olarak Yahudilerin derin bir mesele ama siyonizmde bunu da düşünmek lazım biz bunları neden anlattık Hz. İsa döneminde pek çok Yahudi grup vardı Eseniler gibi gruplarda vaftiz gusul ibadeti önemliydi Mesih bekliyordu insanlar Ayrı yerlere ayrılmış, ayrı ayrı yaşıyorlardı. Gezgin dervişler vardı insanlara bir şeyler öğretmeye çalışan. Bunlardan birisi de Hazreti Yahya'ydı. Şimdi Hazreti Yahya, Hazreti İsa'nın teyzesinin oğlu. Zekeriya peygambere geç yaşında veriliyor, müjdeleniyor. Kitab-ı Mukaddes'e göre annesinin adı Elizabeth. Elizabeth'in kardeşi Hana, Hana'nın kızı Meryem. Yani Hazreti Zekeriya, Meryem, Hazreti Meryem'in eniştesi, teyzesinin eşi. İşte Hazreti Zekeriya geç yaştayken, yaşlıyken kendisine Hazreti Yahya müjdeleniyor. Hazreti Zekeriya da peygamber biliyorsunuz, Yahudiler için şey. Din adamı yani mabette görevli Davut soyundan gelen bir din adamı çünkü onlar için peygamberlik bitti önceden bitti yani bizim için peygamber olan Hazreti Zekeriya onlar için sadece değerli bir insandı Yahya Aleyhisselam dair çok fazla bilgimiz yok. Kur'an-ı Kerim işte annesine babasına iyi davranan hilim sahibi bir e, peygamber olarak sunuyor onu. E, Yahudiler Hz. Yahya'ya nasıl bakar diye bir arkadaşımız sormuştu. Doğal olarak Yahudiler Hz. Yahya'ya e, iyi bir gözle bakmamışlar. Çünkü onlar için peygamberlik anlayışı bitti. Yeni peygamber gelmemiyor onlara çok çok uzun zamandır. Gelse de belli bazı şartları var. Ama Hz. Yahya o hala hazırladığı Yahudileri savunmuyordu, onları eleştiriyordu ve kendisi böyle müzenveri bir hayat sürüyordu, ee, işte böyle derbi giyinip e, işte şey çöl diyelim hadi çöllerde gezinip insanlara e, doğruyu anlatmaya çalışan bir figür. Dolayısıyla Yahudileri desteklemiyordu. Yahudiler onu e, böyle sapkın bir kişi olarak görüyordu. O dönem Herod ailesi. Galile bölgesinin yöneticisi, Filistinli ama Roma'ya bağlı oraya idare ediyor, yerel yönetici gibi düşünün. Herod ailesi, mesela Herod böyle değişik uygulamalara gidiyor. Kardeşinin hanımıyla evlenmiş rivayet doğruysa, Hazreti Yahya onun günahları işlediği şeylerden dolayı onu eleştiriyor. Bu görünen bahaneyle ama esas hedef Esas gerekçe Hz. Yahya'ya inananlar olması, inananların olması. Şimdi Herod Hz. Yahya'yı tehlikeli bulup öldürttüyse ve Yahudiler de buna yardım ettiyse o zaman Hz. Yahya'nın etrafında bir grup oluşmuş. Biz bunu anlıyoruz ki yönetici bunları tehlikeli bulmuş, düzen bozulacak, isyan edecekler diye. O zaman Hz. Yahya bir mesaj getirmiş, bir peygamberlik yapmış bizim inancımızda olduğu gibi. Yahudiler karşı çıkmıştır tamam ama Hz. İsa'dan önce ya da aynı dönemde bunu, bunu, bu konuda Hristiyan kaynaklar bize e, kesin bilgi vermiyor. Neredeyse hiç bilgi vermiyor. Ama şuradan anlıyoruz Hz. İsa'yı Hz. Yahya ya vaftiz edecek. Buradan anlıyoruz ki Hz. Yahya e, zaten kendisinden büyük biraz. E, ama çok fazla 6 ay falan e, deniyor. E, Hz. Yahya'nın mesajı Hz. İsa'dan önceydi. E, aynı anda aynı ana denk gelebilir. E, ama onun bir mesaj getirdiğini görüyoruz. Yani etrafında insanlar toplanmış. Bunu yönetici ailesi de bir tehlike olarak görmüş. Peki e, şimdi Hz. İsa ne yapıyordu? Sanırım bunu aşağıda bahsedecektik. Biz bu Yahudi gruplarını çizdik. E, tapınakta, mabette farklı gruplarda Yahudilerin olduğunu söylemek için anlattık. Bir de bu artık mabet ticaret merkezi haline gelmişti. İncillerde Hazreti Yahya çok şey İsa çok kızar onlara. E, sizler Haydut inine çevirdiniz şeyi mabedi. O dediğim gibi Meryem Hazreti Meryem filminden hatırlayın. Ticaret yapıyorlar orada kavga ediyorlar. İşte e, Böyle canlı kanlı sosyal hayatın yaşandığı bir mabet olmuş orası. Tamam mabetlerde sosyal hayat yaşanır ama e, orada işte para alım satımının yapıldığı bir şey olmuş. Onu çok eleştirir İncil'de Hazreti İsa. Dolayısıyla böyle yoldan çıkmış, birbirine girmiş bir Yahudiler e, grubuyla karşı karşıyayız. İşte bu dönemde Hazreti Yahya bu Yahudini eleştiriyor. E, ve artık insanları uyarmaya e, başlıyor. Yani e, Hz. Yahya şimdi metnimiz biraz karışık gidiyor ondan sonra hemen İsa Mesih'e başladı Ese takip edelim biraz sonra Hz. Yahya'nın ne yaptığını söyleyeceğiz şimdi Hz. Yahya'nın teyzesinin oğlu İsa Mesih var bizim için peygamber Hz. Meryem'e e, lütfedildi e, mucizevi bir şekilde doğdu e, şeyler Hristiyanlar için mucizevi bir şekilde doğdu bakireden doğdu e, Şey derler, e, kutsal ruhun onların değişiyle kutsal ruhun yardımıyla diyelim yani açıklamıyorlar onun onun vasıtasıyla Hz. Meryem'den olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla tarihsel bir İsa var İsa doğdu yaşadı çarmıha gerildi. Bu Hristiyanlar için çok önemli. Şimdi Yahudiler bazı Yahudi kaynaklarda Hz. İsa geçiyor. Çok az da olsa Talmud'da, Tevrat yorumlarında geçiyor. Orada diyorlar ki mucizevi doğum falan Olmadı, bu normal bir babadan dünyaya geldi diye iftira atıyorlar mesela Hazreti Meryem'e. Yahudiler bunu yıllarca söylemiş. Ortaçağ kitaplarında mesela Hazreti Meryem nişanlıydı ya İncil'e göre Yusuf'la, Marangoz Yusuf. Hazreti İsa'nın bu Yusuf'tan olduğunu söyleyerek iftira atmış Yahudiler. O zaman Hazreti İsa yaşadı. Böyle yaşamadı, sembolik bir figürdü falan diyenlerin hipotezinin bir tutar tarafı yok. Tamam ama İncil bize şimdi bambaşka bir İsa sunuyor. Bir göklerdeki İsa, bir yeryüzünde yaşayan İsa. Şimdi bu yeryüzünde yaşayan İsa'nın tarihsel bir kaynağı, bir şeyi var mı? Filo diye çok meşhur bir Yahudi filozof var. E, Milattan sonra ilk... E, Yılda yazı, ilk yıllarda yazan Filo her şeyi yazmış felsefe kitabı yazmış, tarih yazmış ama bunun içinde hiç mi şeyden bahis olmaz? Bu kadar etkili bir peygamber geldiyse Hz. İsa Yahudileri birbirine kattıysa kendine bu kadar e, şey yaptıysa ederler e, e, müntesip topladıysa ee, Hz. İsa'dan bahis olmalıydı yani ki tarih çok geç değil milattan öncesine dair neler yazılmış. Bütün Hinduizm kitapları milattan öncesine ait. Mecusi'nin kitapları öyle işte Grek e, a, Yunan dünyasında e, ki her şey kayda geçmiş de Hz. İsa ile ilgili nasıl bir kayıt olmuyor? Şimdi e, sorularınıza bakamıyorum bu şey oldu. Onlar yanında dursun. silinmiyorlar zaten. En son bakalım. Şimdi çok ilginç işte Filo gibi yazarların eserlerinde Hazreti İsa'dan bahis yok. Buradan yola çıkarak acaba bu İsa hiç yaşamadı mı diye sorgulamışlar. Josephus diye yine bir Yahudi meşhur bir Yahudi yazar var. O dönemdeki İran savaşlarını anlatmış, İran-Yunan savaşlarını her şeyi anlatmış. Milattan sonra 90'larda yazıyor. Hazreti İsa'dan 50'li 60'ın sonra nasıl bu kadar etkili olan bir şahıstan bahis açılmaz çok ilginç kısacık bir yerde bahsediyor Yahudi, işte, Hristiyanlar bunu hep kaynak olarak kullanır testimonium Flavia, flavianum diyorlar yani e, Josephus'un Hz. İsa'ya şahitlik etmesi demek bu latince orada da Hz. İsa'dan işte, kısaca çok kısa bir yerde bahsediliyor eee çok da şey değil, açık değil. Mesela Yahya'dan daha çok bahsediyor. İlginçtir. Geçen haftaki sorunuz için bayağı ben bir onu okudum. Hz. Yahya'dan çok iyi bir şekilde bahsediyor. Bu Josephus Yahya'nın müridi miydi? Ona mı bağlanmıştı? Bu da bu soruyu akla getiriyor. Şimdi o dönem işte Tacitus, Sutenius, Plini falan gibi çok meşhur Romalı yazarlar var. Ondan sonra Celsus var mesela. Orijen adlı Hristiyan yazarı. Celsus'a karşı kitap yazmış. Bunların eserlerinde Hz. İsa ile ilgili çok kısa kısa atıflar var. Yahudi kitaplarında yine yok. Talmud'da biraz var. İşte orada gayrimeşru çocuktur diyorlar. Ee, yani ondan, ondan menfi bir şeyle, yani müspet ifadelerle bahsetmiyorlar. Böyle ilginç bir durum var. Tarih kayıtlarında Hz. İsa ile ilgili yok denecek kadar az bilgi var. O zaman bizim elimizdeki tek kaynak İncil'ler. E, i̇ncil'ler e, bu da bu alandaki tek hakim şeyi e, ş, İncil'ler kılıyor. Yani şu andaki Hristiyanlığı biz fazla sorgulaya, yani hiç sorgulayamıyoruz. Elimizde kaynak yok. Tarihsel veriler yok. İncil'ler e, Hristiyanlıkla ilgili tek temel kaynağımız. Bu da ilginç. Aklınızın bir tarafında kalsın. Bir de tabii şimdi İncil olarak kabul edilmeyen demin sizin de sorduğunuz Barnabas İncil'i, Thomas İncil'i gibi metinler var. Ama esas böyle İncil merkezli bir İsa ile karşı karşıyayız. Şimdi e, elimizdeki İncil'ler biraz sonra bahsedeceğiz. Bunlar nedir değildir. Bunlar Tanrı'nın oğlu insan oldu, bedenleşti dünyaya indi insanları kurtarmak için çarmıhta gerildi, öldü diye bir mesaj iletiyorlar. Yani Tanrı oğlunun Mesihliği merkezli bir Hristiyanlık anlayışı var. Bunu da biz Pavlus adındaki bir e, havari bileliğin Hz. İsa'dan sonra yaşamış bir, kişin, bir kişi tarafından bu teolojinin ortaya atıldığını görüyoruz. E, İncil yazarları Pavlus'tan etkileniyorlar ya da Pavlus'un öğrencileri. Dolayısıyla bugün elimizdeki İncil'ler Pavlus tarafından, onun öğrencileri tarafından ve ondan etkilenmiş kişiler tarafından yazılmış. İncil'ler çok büyük ölçüde tek bir görüş altında yazılmış. E, ya da elimizdeki İncil'leri o şekilde toplamış Hristiyanlar. Birazdan bahsedeceğiz. Ta 1500'lerde 1600'lerde şimdiki İncil iki kapak arasında olan şu İncil 39 artı 27 kitaptan oluşan şu kitabı mukaddes henüz o halde değilmiş. Bunu uzun süre tartışmışlar. Hangi kitabı alacağız hangi kitabı içine sokmayacağız diye. E daha sizinle çok haftalar birlikte olacağız. Hep aklınızda şeyi tutun lütfen. İslam dışındaki diğer dinlerin hep bir kitap problemi var. Hangi kitabın ne zaman resmileştirildiği, ne zaman otantik kabul edildiği bunlar hep yüzyılları almış. Yüzyıllar almış. Yahudilikte de öyle, özellikle Hristiyanlıkta hep de tartışmalar olmuş. kitap kitaplarının işte bütün halinde verilmemesi esas peygamberlerinin tarafından yazılmaması, bütün bu dinleri bizce en azından tutarsız kılıyor. Hani Müslüman bakış açımızı bir tarafa bırakırsak, dinler tarihçileri de kitab-ı mukaddesteki şeyleri, tutarsızlıkları, çelişkileri zaten söylüyorlar. Şimdi bunları da neden söyledik? Paulus diye bir insan karşımıza çıkacak. Paulus'un sunduğu bir İsa ortaya çıkacak. Şimdi biz İsa Mesih derken, Hz. Meryem'den doğan, işte Yahudi olan işte kudüslü, siyah saç, kara saçlı, kara sakallı bir şeydir. Zenciler onu zenci, siyahi çizermiş. Ben mesela şeyde Galler bölgesinde bulunmuştum. Gallerin bir köyünde, de, bütün şey, Hazreti İsa, havarileri hepsi kızıl saçlıydı. bayağı böyle turuncuya yakın hepsi. Çünkü şeyler, vers dediğimiz Galliler de öyle. Kızıl saçlar çok fazla. Kırmızı kırmızı yanakları vardır. Böyle çiftçi bir millet. İşte havariler öyle çizilmiş. Hiç böyle e, Kudüs'lü, Semitik, hani e, Yahudi şeyi yok. Dolayısıyla herkes kendisine göre algılamış İsa'yı. E, i̇şte bu Yahudi İsa'dan biz bahsediyoruz. İsa Mesih deyince. Ama bir de İncil'ler ona Tanrı oğlu diyor. İsa e, Teslis diye bir şey var. Üçlü inanç. E, haftaya inşallah anlatacağız. Baba, Oğul, Kutsal Ruh. İşte bu Oğul yeryüzüne inmiş, insan olmuş. O İsa Mesih. Dolayısıyla şimdi biraz kafamız karışabilir. Hem İsa Mesih var, şu doğup büyüyüp ölen hem de o İncil'ler tarafından Tanrı oğlu olarak sunuluyor. Yani babanın oğlu olarak sunuluyor. Şimdi Hazreti İsa kendisini hep insan oğlu demiş şeyde İnciller'de. Herhalde Arapça yazsaydı İncil'i Arapça konuşsaydı beni Adem derdi. Aramice konuştu biliyorsunuz. Kendisini hiç Tanrı oğlu demiyor. Yani bazı ifadeler var. Ben babadan geldim, ben babanın sevgili oğluyum ya da beni gören babayı görmüştür tarzı ayetler var. Ama bunların hiçbirinden açık bir şekilde kendisini Tanrı'nın oğlu, Tanrı'yla aynı seviyede olan, yeryüzüne bir şekilde inen bir kişi olarak sunduğunu görmüyoruz. Ben insan oğluyum diyor ben diyor, insanları Tanrı'nın krallığına davet etmeye geldim Musa hukukuna uyacaksınız diyor ama çok ilginç biraz sonra göreceğiz şimdiki Hristiyanlık Musa yasasını reddetmiştir o, o, o, o Yahudi hukukunun tam tersi bir şey geliştirmiştir Hz. İsa böyle İncil'lerde kendisine insanoğlu diyen, insanları yaklaşmakta olan kıyamete kıyametten sakındıran, e, Tanrı'nın krall krallığına davet eden ahlak e, ahlak e, ki hastetlere dikkat çeken e, bir peygamber bizim için öyle yani ama incillerde de işte açık bir şekilde tanrı diye bahsetmiyor kendisinden tanrı değilse e, normal insanlardan biraz farklıysa peygamberdir o yüzden bu kelimeyi kullandım şimdi biraz Hz İsa İncil'lerde de var o dönemde tapınaktaki bu Yahudilere çok karşı çıkıyor birazsa işte ferisilere dolayısıyla böyle aktif bir şeyde peygamber imajı da var Hz. Yahya gibi çekinmemiş şeye uzaklara gidip insanları Ürdün nehrinin kenarında vaftiz etmemiş sadece dolayısıyla böyle aktif bir tarafı da var şimdi o dönem Hz. İsa acaba peygamber miydi bir Müslüman olarak bizim aklımıza gelen ilk soru bu Hz. İsa'nın öğrencileri ilk Hristiyanlar onu nasıl gördü Değil mi? en önemli sorun bu şimdi biz onu peygamber olarak gördüğüne dair bizim bilgilerimiz var İncil'lerin bazı yerlerinde peygamber olarak sunuluyor en çok Mesih diyorlar Hristos diyorlar şeyce Grekçe e arkadaşlar şimdi biraz karışık ama inşallah oturacak 3 hafta boyunca İncil'ler eski Yunanca yazılmış Hz. İsa Aramice konuşmuş e, Kurüs'lü işte Nasıralı e, yani çok büyük bir ihtimalle sadece Aramice biliyor Tamam, o dönem orada hani Yunanca konuşanlar falan var ama düşük bir ihtimaldir. Yani bu Aramice konuşan Yahudi köke, Yahudi ırkından bir şahıs. Ama ilginç işte onun öğrencileri bu İncil'in bütün metinlerini eski Yunanca yazacak, Grekçe yazacak ve Hristiyanlık bundan sonraki Hristiyanlık adeti İsa'dan sonraki Hristiyanlık. Hep Yunan felsefesinin, Yunan dilinin etkisi altında kalacak. Aslında Hz. İsa'nın getirdiği şeye Hristiyanlık denmemeli. Çünkü Hz. İsa döneminde onlara Hristiyan denilmemiş, 50 yılında denmiş. Hz. İsa 30'larda falan tahminen çarmıha geriliyor. Dolayısıyla Hz. İsa'nın takipçilerine tam olarak ne de bilmiyoruz. Ama sonradan Hristiyanlık denen şey onun getirdiğinden farklı bir şey farklı bir öğretim şimdi o dönem onun öğrencileri arasında peygamber olduğuna mesih olduğuna inanılıyormuş bazıları Yahya ölmüştü Hazreti İsa'dan biraz önce öldürülmüştü hatta bizim şey bizim geleneğimize göre değil mi Hazreti Zekeriya ve Yahya şey şey nasıl diyoruz onu Türkçe ya böyle zalim bir şekilde öldürülmüştü testereyle biçilmişti cesetleri ayet ayet kerime var mı hafız var mı içimizde Yahudiler peygamberlerini şey olan me me mealinde var ya e peygamberleri hep öldürdüler bir de şu anda aklıma gelmiyor hani böyle işkenceyle öldürdüler tarzı not alalım Hz. Zekeriya'nın öldürülmesi şey edilmesi ya yani İslam kaynaklarına göre nasıldı çünkü geçerli şeylerde testereyle e bedeninin e şey olduğuna dair, ilk dönem inananlarının etlerinin mesela demir taraklarla tarandığı falan ifadesi. İslam kaynaklarına göre Hz. Zekeriya ve Yahya'nın ölümüne bakalım. Biz Hz. Yahya'nın başının kesildiğini biliyoruz Hristiyan kaynaklarına göre. Dönemin e e Kudüs valisi e Herod tarafından. Şimdi Hazreti İsa'nın öğrencileri onu Peygamber ve Mesih olarak görmüş. Kimisi de Yahya öldürülmüştü ya, Hazreti Yahya. Acaba yeniden dirilen Yahya mıdır bu demişler. Kimisi demiş ki İlyas e, mı acaba. Kimisi demiş ki e, şey ne derler? Eski Yahit Peygamberlerinden biri mi? Yani acaba Yahudi Peygamberliği mi devam ediyor? Dolayısıyla varsınız e, Hazreti İsa konusunda öğrencilerin farklı şeyler düşündüğünü görüyoruz kesin olmasa da e, Hz. İsa konusunda yani e, tamam peygamber gibi insan olarak görmüşler ama kimi sonra böyle yeniden dirilen Yahya gibi böyle mistik metafizik şeyler de yüklemiş anlamlarda yüklemiş tamam şimdi e, tam kesin olarak bilmiyoruz Hz. İsa'nın öğrencileri onu nasıl gördü ne yaptılar e, ama Şimdi devam edelim. Şimdi Hz. İsa'nın peygamber olarak algılandığına dair İncil'lerde çok açık ifadeler var. Bunu İncil'lere bakarak bulabiliyoruz. Mesela Petrus, Kudüs'teki en böyle yakın havarilerinden biri. Petrus Mesih'e soruyor sen kimsin diyor. Çok meşhur İncil ayetleridir. Markos, Matta, Luka'da metnimizde var yerleri Petrus'un Mesih'i tanıması diye geçiyor. Orada e, soruyor Petrus sen kimsin diyor, e, sen Mesih misin diyor ve olumlu bir cevap alıyor buradan. E, yani Hz. İsa Mesih olduğunu söylüyor. Mesih de insandır e, sonradan dünyaya gelen, e, kıyametin yaklaşmasına yakın dünyaya gelen insandır. Dolayısıyla kendisinin beşer olduğuna dair bir anlayış var. Şimdi e, e, bazı bulgularla daha sonra başka İncil'ler bulunmuş. E, şimdi okuduklarımızdan başka bunlardan biri Thomas İncil'i. Thomas bir sahabe, şey, bir havari e, karıştırıyorum hep. Yani Hz. İsa görmüş ona inanmış biri. Thomas Hindistan'a gitmiş. insanları Hristiyanlığa çağırmış. Onun yazdığı bir İncil bulunmuş. E, 1940'larda Nag Hammadi bölgesinde Mısır'da. O, o buluntular çıkınca da ortalık karıştı akademik dünyada. Şimdi Thomas İncil'i çevrildi. Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre vardı. Kaknüs yayınları Thomas İncil'i diye arayın. Ee, orada Hz. Pey şey, İsa'dan peygamber ya da kardeş İsa, üstad İsa gibi adlandırmalarla bahsediliyor kendisinden. Sanki öğrencilerinin bir lideri. Hiçbir zaman e, Tanrı oğlu olduğu, Tanrı olduğu gündeme gelmiyor. Bu yüzden diğer İncil İncillerin ee, olduğunu gözden kaçırmayalım arada Hz. İsa ile ilgili bir şey geldi şimdi çok moda ya şeyle başladı bu e, Da Vinci'den önceki Da Vinci miydi ilki ee, evet Da Vinci şifresiydi değil mi ilki kutsal kase falan filan işte Hz. İsa'nın torunu var mıydı ee, şey ne derler ee, benim bildiğim kadarıyla İslam kaynaklarında falan e, hep bekar geçer Hz. İsa ee, zaten 30 yaşında vefat etmiş pek vakit bulamamıştır herhalde ee, Hristiyan kaynaklarında da tabi şey yani bekar zaten çocuk sahibi olması düşünülemez o belli bir süre için yeryüzüne inmiş tanrıdır yani tenezzül etmiş insanlara görünmüş ki insanları kurtarmak için ama katolik dünyasında böyle şeyler var o kitap merkezinde olmak üzere oradaki kız e, Gözet İsa soyundandı bu e, ama Mecdelli Meryem'in torunumuydu öyle bir şey vardı şu anda çok net hatırlamıyorum böyle ithamlar var mesela işte o soyun bir şekilde devam ettiğine dair falan bunlar şeyler yani ciddi kabul edilmiyor Hristiyan din adamları tarafından. Şimdi Hz. İsa belli yerlerde kendisini eski ahit peygamberlerine benzetmiş, işayaya benzetmiş son dönemde gelecek olan insanları kurtuluşa çağıracak. E, işyaya benzetmiş şimdi Hazreti İsa e, ta, dünyaya geldi e, Tanrı yani yani Tanrı insan olarak göründü çarmıha gerildi Hristiyanların en büyük doktrinlerinden biri bir Tanrı insan oldu iki çarmıha gerildi e, dolayısıyla bu çarmıha gerilme hikayesi e, kamera mı şey mi görüntü mü dondu görüntüyü bazen ben de donmuş olarak görüyorum ama ses varsa sorun değil seste problem var mı şey, ben başka e, Mac me, kullanıyorum şimdi. Murat Bey olabileceğini söylemişti. Tamam teşekkür ederim. Bir dakikanızı rica edeyim. saniye ee, şey Hz. İsa yaşadığı Çarmıha gelirdi. Çarmıh çok önemli Hristiyanlar için. Dolayısıyla bu da onun hayatıyla ilgili önemli e, şeyden çıkıyor. E, köşe taşlarından biri şimdi arkadaşlar Metin gerçekten çok karışık gidiyor Ben de bir türlü bir anlam veremedim e, şeyi anlattı bu şeye kadar Hz İsa bir görünen tarihsel, e, tarihsel İsa var bir de İncil'lerin sunduğu e, Göklerin İsa'sı var şimdi onun e, tarihsel olduğuna dair işte çarmıh olayının falan olduğunu söyledi e, bir de e, Şeyin, havarilerin onu nasıl adlandırdığından bahsetti. Şimdi biz e, havariler meselesine biraz bakacağız. Şimdi Hz. İsa'nın 12 tane havarisi vardı. İsimleri bilinir. İşte meşhurları Matta, Thomas, işte e, Yakup, kendisini ismi yan mı diyoruz? Judas is, e, şey, ya da Yahuda İskariot var. Petrus ve Yakup çok önemli. Kudüs'te onun şeyini devam ettiren Havarilerin bu arada Barnabas sonrakiydi Hazreti pa şey ee, ne derler e, onu hatırlayacağım Pavlus döneminde Pavlus'a yardım eden kişi Hazreti İsa'yı görmüş müydü havarileri mi görmüştü onu hatırlayacağım e, şimdi 12 tane diye biz biliyoruz mesela e, son akşam yemeği vardır masada oturmuştur öğrencileriyle yemek yiyordur e, Batı sanatında falan çok kullanılır bu tablo. Orada mesela 12 havari var. Bazen Mejidelli Meryem diye kadın bir havari sokuyorlar resme. Dolayısıyla biz aslında çok fazla havari olduğunu biliyoruz. Hatırlayın Yahudilerin 12 tane kavmi vardı. Sanki ona ondan mülhem yani o sembolizme uyarak 12 sayısında tutmuşlar havarileri. Böyle bir şey bu sebeple 12'ye indirmiş olabilirler. Şimdi Hz. İsa'nın öğrencileri çok büyük oranda oradaki Yahudiler, e, o dönemin işte oradaki vergi memurları, Roma askerlerden de kendisine inananlar olmuş. Ama işte %90 diyelim ki etrafındaki Kudüs'lülere, şeye, Yahudilere getiriyor bu mesajı. E, ama sonra diyecek ki aslında Hz. İsa mesela Matta, 10. bab 5. 6. ayetlerde diyor ki sizin hedefiniz öncelikle İsrailoğulları olsun öğrencilerine diyor bunu. Ama gelin görün ki kendisinden sonra Hristiyanlık hep Yahudi olmayan centile deniyor bunlara. Centileleri kendine hedef edinecek. Hemen Antakya, Şam, İskenderiye, Efes Yunanistan, İtalya buralara kadar yayılacak ve Yahudi olmayanlara bu dine çağıracak. Hazreti İsa ise önce kendi grubunu belki de tek olarak bilhassa Yahudileri hedef almıştı. İşte biz burada karşımıza önemli bir problem çıkıyor. Vallahi yapabileceğimiz bir şey yok. Biraz mikrofonu açayım sesi açın. İnternet şey. Ee, hızımız çok iyi. Normalde internet çok iyi de ee, Murat Bey şey demişti. wireless olunca problem olabilir. Bir de Mac. Gerçi bağlandı şey. Macintosh laptoplarda sorun olabilir demişti. Ee, biz devam edelim. Arkadaşlar şimdi sorun şu. Hazreti İhsan öğrencileri vardı. Ee, tamam teşekkür ederim. Hazreti İhsan öğrencileri Yahudi'ydi. Kendi etrafında. Birden göreceğiz biraz sonra. Bu din Onlara birden böyle şey yapacak, ee, onları bir tarafa atacak ve Yahudi olmayan, tavrı ve bir... ee, centileler dediğimiz Hristiyanların eline geçecek bu dil. Ama ne oldu? Kudüs cemaatine ne oldu? Hz. İsa öldükten sonra Yakup'un başını çektiği, onun gerçek öğrencilerine ne oldu? Bugün hala o bir muamma. Ama biz e, şunu söyleyelim, Hz. İsa'nın Kudüs'lü öğrencileri, ve sonradan ortaya çıkan Paulus denen şahıs arasında büyük bir tartışma var. Hz. İsa'nın öğrencileri Yahudi olanlar Musa kanunlarının devam ettiriyorlar. Mesela sünnet oluyorlar, şabatı kutluyorlar, cumartesi günü var ya onu kutsal olarak görüyorlar. Ancak Paulus denen bir kişi ortaya çıkacak. Paulus kendisi Yahudi. Ee, ama e, İsa'yı duyuyor İsa'nın öğrencilerini duyuyor ve kendisini e, bu, bunları öldürmeye, bunlara zulmetmeye adıyor. Tabiri caizse şey gibi Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamber'i öldürmek için evden çıkışına benzer e, bu e, Pavlus e, Havariler'i öldürmek için ya da onlara karşı çıkmak için evinden yola çıkıyor e, yoldayken kendisine Hazreti İsa gözüküyor. Böyle bir ateş şeklinde büyük bir orada bir tecrübe yaşıyor. Ve kendisine diyor ki sen benim şeysin, havarimsin. Pavlus orada hatta bir süre kör oluyor falan böyle. E, Hazreti İsa'yı görüyor ama Hazreti İsa o dönem artık gökyüzüne alınmış yani şey çarmıhtan sonra ee, tanrının yanına çıkmış. Yani dünyada yok. Ee, işte Pavlus böylece tarihsel İsa'yı görmüyor ama böyle bir tecrübe ile, mucizevi bir tecrübe ile Hazreti İsa'yı gördüğünü söylüyor. Şam yolundayken, Şama giderken ve diyor ki ben havariyim. Geliyor o, hani havarileri öldürecekti bu adam. Tıpkı Hazreti Ömer gibi kendisi Hristiyan oluyor. Bundan sonra da hayatını bu Hristiyanlığı şekillendirmeye adıyor. Hristiyanlığın mimarı kendisi. Geliyor Kudüs'e e, ya da işte daha sonra mesela Şam'da bulunuyor, Antakya'da bulunuyor, geziyor, Anadolu'ya, Efes'e geliyor, ta işte Yunanistan'a gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Bu gezilerini yaparken insanları Hristiyanlığı anlatıyor ama çok farklı bir Hristiyanlık anlatıyor. Kudüs'teki Yakup ve cemaatinin uygulamalarından çok farklı. Mesela diyor ki İsa, Musa hukukunu değiştirmek üzere geldi diyor. Halbuki böyle bir şey yok. Hz. İsa bunu söylemedi. Yahudiler adetlere devam ettiriyordu. Mesela yemek kuralları, işte en önemlisi sünnet. Mesela Pavlus diyor ki, İsa yeni bir kanun getirdi. Bunda diyor, şabat günü yoktur. Yiyeceklerde kısıtlama yok. Sünnet kalktı diyor. Siz diyor artık... <gülüyor> Siz Yahudi değilsiniz, Yahudi ırkından olmayanlar için de bu din vardır diyor. Hristiyanlığı Yahudi ırkından olmayanlara göre yeniden yorumluyor. İşte Paulus'un misyon seyahatleri diyoruz biz. Nasıl oldu, nasıl şey oldu, biraz böyle inandırıcı gelmiyor ama çok kısa bir sürede bütün Anadolu topraklarını dolaşıyor, oradaki liseler gruplar kuruyor ve Hristiyanlığı artık Yahudi olmayan Efeslilere, Antakyalılara, Başka arada hangi şehir geçiyor Türkiye şehri? Ee, Yunanistan'a geçiyor. Korint var orada mesela. Philadelphia var. Ee, Roma kilisesine mektup yazıyor. Bu kiliselere gittiğini biz biliyoruz. Misyon seyahati deniyor. İşte bu misyon seyahatleriyle Paulus ilk dönem Hristiyanlığından çok farklı bir şey öğretiyor. Paulus'un temel şeyi bu din Yahudi olmayanların da dinidir. Yahudi olmayanlar Yahudilik kurallarına bağlı değildir. Sünnet olmayacaktır. Şabat gününü kutlamayacaktır. Yahudi yemek kurallarına uymayacaktır. Yahudi ibadetlerinin hepsi ortadan kalkmıştır diye çok radikal bir şey öğretiyor. Bir de Anadolu topraklarında o dönem felsefe çok kuvvetli, çok güçlü ve her zaman için dolu topraklarında Felsefe e, hayatın çok önemli bir parçası olmuş. İleride göreceğiz. Doğullar hep yatkın olmuş felsefeye. İşte orada özellikle yeni Platoncu felsefenin etkisini etkisiyle, etkisiyle Pavlus böyle daha felsefi, mistik bir Hristiyanlık sunuyor. Şöyle o kadar ilginç ki Hz. İhya, İsa Arami'ce konuşmuştu. Ama Pavlus ve öğrencileri bu kitapları Grekçe yazdı. Grekçe felsefenin dili Nasıl etkilenmesin? Dolayısıyla şimdi elimizdeki İncil bir teoloji kitabı yani içinde felsefi terimler var, kelam terimleri var. Bir peygamber mesajını böyle sunmaz. Kita eğer kitap kutsalsa bizimki gibi e içinde çok mucizevi kelimeler olabilir Allah kelamı allah Teala işte bizim anlayamayacağımız felsefi şeylerden bahsetmiş olabilir. Ama onun dışında mesela Hz. İsa kendi öğretisini yazdırıyorsa e, tabii ki Allah'tan ilham alıyor sonuçta o bir aracı ama e, yani böyle nasıl desem felsefi argümanlarla anlatmaz daha açık bir dilde insanların anlayabileceği bir şekilde e, kutsal kitaplar ifade edilir Paulus'un yazdırdığı yazdığı İncillerse bize bugün sanki böyle bir e, felsefe kitabı teoloji kitabı sunuyor İşte Paulus bu anlamda Hristiyanlığın mimarı Kudüs'teki cemaat nasıl oluyorsa güçsüz bırakılıyor ama Paulus'un bu ziyaretleriyle anlatılan o yani bilimsel şey de o Paulus her yeri gezdiği dolaştığı için kendi kafasındaki Hristiyanlığı kabul ettiriyor Zamanla bu Hristiyanlık yerleşiyor. Hazreti İsa'nın gerçek öğrencilerini ne yaptığına dair bilgiler ortadan kaldırılıyor. Yakup e, Havari Yakup etrafında ilk dönem yaşamış bu Yahudi Hristiyanlar. Sonra herhalde nesilleri yavaş yavaş çevrenin de etkisiyle Pavlus Hristiyanının etkisi altına girmiş. Şimdi Pavlus'un muhalifleri olduğunu biz İncil'de görüyoruz. İncil'de kavga ediyor şeylerle Yahudi e, Hazreti İsa'nın diğer öğrencileriyle. Ve onlara çok ilginç ben gerçek havariyim diyor İsa'yı görmemesine rağmen. İsa'yı görenlerin uygulamaları e, tarih sahnesinden silinmiş. Ama İsa'yı görmeyen Paulus'un yorumladığı Hristiyanlık bugün şey e, ortada. Çok ilginç, gerçekten ilginç e, sorular insanın aklında canlanıyor Hristiyanlık derken. Nasıl oldu da o kadar kısa bir sürede tamam felsefe çok etkiliydi. Ee, bu, bu işte Anadolu topraklarında, Efes'te, Antakya'da bu din ister istemez değişti. Tamam Musa kanunları kalktı. Yahudi özellikle de ortadan kalktı. Ama nasıl insanoğlu olan biri böyle kısa bir zamanda Tanrıoğlu olarak sunuldu. İnsanlar buna nasıl inandı? Çok ilginç sorular bunlar. Ve e, Hristiyan Ahmetüs'ü yüzyıllar içinde oluştu. Ta 325'lerde Hz. İsa'dan 300 yıl sonra Hz. İsa açık bir şekilde Tanrı oğlu diye şey oldu, ilan edildi. Yani yüzyıllara buldu aralarındaki teolojik tartışmalar. Bizdeki Amentü gibi baştan verilmedi onlara. O yüzden Hristiyanlık insan elinde şekillenmiş, zaman içinde şekillenmiş şeydir bir din. Özellikle de teoloji yani bizde kelam yardımcı bir ilimdir. E, kelam yapılır ama sonuçta afakidir yani Kur'an ortada, Sünnet ortada, bunlar detaylı detaya dairdir. Ama Hristiyanlıkta kitap e, kitabın kendisi zaten e, bizim kelamcılar gibi insanlar tarafından yazılmış, dolayısıyla hep yoruma, hep şeye tartışmaya e, maruz kalmış. Hani böyle yani demek istediğim şey baştan bir bütün halinde verilmemiş Hristiyan ameliyete inanç sistemi. Ee, dedik ki Pavlus Hristiyanlığı baskın çıktı Yakup'un liderliğindeki Kudüs cemaati yavaş yavaş sahneden kal e çekildi ee, şimdi göreceğiz inşallah haftaya özellikle konsillerle bugün de biraz değineceğiz ee, Bizans İmparatorluğu o, o dönemki Doğu Roma 300'lerde Hristiyanlığı benimseyince bu din alıp başına gidiyor, çok fazla güçleniyor. Sonra Orta Çağ'da e, Avrupalı prenslerin, derebeylerinin, daha sonra kralların e, desteğiyle Hristiyanlık bir güç haline geliyor. Hep siyaset gündemde olmuş. Bir Bilhassa Hristiyanlıkta e, imparatorların gücü çok etkili olmuş. Biz buraya kadar Hristiyanlığın e, Hz. İsa mesajıyla başladığını söyledik ee, çok detay veremedik zaten yok yani İsa şurada şu şekilde doğmuştur şunu yapmıştır İşte Kur'an-ı Kerim'in e, beşikteyken konuşma e, mucizesi var daha sonra İncil'lerde mesela e, ölülerin diri diriltilmesine vesile olduğu hastaları iyileştirdiği çamurdan bir kuş yapıp ona ruh üflediği e, gibi mucizeler anlatılır İncilde de, e, İslam kaynaklarında da Hazreti İsa mucizeleriyle şifa verme, yetki, e, yani şifa vermede aracı olma kabiliyetiyle ön plandadır. E, yani böyle İnsanlar arasında gezinen, demin bir arkadaşımız alımlı yazdı, sonra onu tam okuyacağım. Ee, hani böyle insanlara sevgiyle yaklaşan, onlara cehennemle değil, cehennemle korkutmayan, cennetle müjdeleyen bir peygamber, bir insan olarak dolaşmış. Ee, çarmıha girilmiş, haftaya gelecek sanırım detaylarıyla. Çarmıha, çarmıhta şey ölüyor. Ee, yani şey bedenen acı çektiğine inanılıyor. Ee, bu arada şu ilginç arada hep böyle anlatıyoruz ama aklımızda hep şu olacak. İsa Mezi, Meryem'den doğan bebek İsa aslında Tanrı. Nasılsa yani Hristiyanlar hep anlatmakta güçlendiği bir şey. Ama Tanrı o kadar merhamet sahibi, o kadar çok insanlığı seviyor ki oğlunu yeryüzüne gönderiyor. Çünkü insanlar çok günahkar. E, oğlunu insan olarak insan bedenine sokuyor, yeryüzüne gönderiyor. E, çarmıha geriliyor oldu ki insanlığın, insanların günahlarından onları kurtarmak için kendini feda ediyor. Kendini fidiye olarak şeytana verir verdi diyor Hristiyanlar. Bizim günahlarımızı çarmıhta gerilerek e, sildi kurtardı Hz. İsa bir de bizim vaftiz ederek böyle düşünün Hristiyanların en temel şeyi bu şimdi bundan sonra biraz nasıl ilerlemiş Hristiyanlık bir de kutsal kitaplar nasıl oluşmuş ondan bahsedelim e, zaten siz metini okuyorsunuz birazcık geçelim şimdi e, tamam burada onu anlatmaya başlıyor hep de sorulur e, kafada karıştırır elimizde şimdi kitabı mukaddes diye bir şey var eski ahit artı yeni ahit Tamam eski ahidi biraz konuştuk geçen hafta bırakalım. Tanah dediğimiz şey. Hristiyanlar eski ahidi kabul ediyor. Tamam mı? Onu dağılmışlar kitaplarına. Bazı detaylar var. Ee, protestanlarla e, şeyler, e, Katoliklerle, Ortodokslar bazı kitapları kabul etmiyor. Protestanlar kabul ediyor. Biraz sonra göreceğiz. Önemli değil. Şimdi ama yeni ahit önemli. Yeni ahitte dört tane İncil var. Eee Markus'a göre İncil, Matta'ya göre İncil, Luka'ya göre İncil ve Yuhanna'ya göre İncil. Eee bunun bundan sonra hemen Elçilerin Kitabı diye tarihsel bir kitap var. Bunu da Luka yazıyor. Havarilerin yaptıkları şeyler anlatıyor. Onun arkasında 13 tanesi Pavlus'a ait olmak üzere 21 tane mektup var. Gerçi bunda da şüphe var. 7 tanesi mi Pamlus'a 4 ya da 4 tane mi diye e, kitabı mukaddes araştırmacıları bunları araştırıyor. Onun dışında bir tane e, şey var. Yuhanna hmm, tarafından yazıldığına inanılan vahiy kitabı var. O zaman mektuplardan 4 tane İncil'den bir de vahiy bir havarilerin işlerinden bir de vahiy kitabı dediğimiz kıyamet alametlerinden dünyanın sonundan bahseden bir kitap var. Ve bunlarda toplam 27 ediyor. 27 tane kitap var. Tamam ama bunlar ne zaman bu şekilde kabul edilmiş? Ne zaman Mustafa'ları bu hale getirilmiş? Hani nerede diğer İncil'ler? Barnabas niye yok? Thomas niye yok? Ee, çok İbrahim, İbraniler İncil'i niye yok? Çocukluk İncil'i diye bir şey var. Arapça'da yazılmış. Hz. İsa'nın çocukluğuna dair bilgiler verir. Yani o niye sokulmamış kutsal kitaba? Bu e, uzun yıllar tartışma yaratmış. Katolikler ta 1600'lerde, 1500'lerde ya yani 16. yüzyılda Trent Konsili'nde dediğimiz bir konsilde buna karar veriyor. Ortodoksların daha da zaman almış. Şimdi Müslümanlar arasında şöyle bir söylenti vardır. Bunun asla asları yok. Bazı İslam kaynakları değinmiş. Ee, İznik konsilinde böyle bir masaya koymuşlar İncil'leri. Ee, masa sallanmış mı? O sırada deprem olmuş. Masada bu dört İncil kalmış. O yüzden bunlar yoksa kabul edilmiş. Diğerleri alınmamış gibi bir şeyler anlatır bizim bazı İslam kaynakları. Buna başka kaynaklarda hiç rastlamıyoruz. Ee, ama o o dönemde şunu biliyoruz. Yani 200'lerde 300'lerde Hz. İsa'dan 200-300 yıl sonra insanlar yani yazarlar, Hristiyan yazarlar başka İncillerden bahsediyor. Yani başka İncilleri okuduğunu bir okuduklarını biliyoruz. Öyleyse o dönemde ve daha sonra 200-300 yıl boyunca farklı İncil'lerin var olduğunu biliyoruz. Bizim farklı tefsirlere benzetin demiştim. İnsanlar kendilerine uygun olanı okuyorlar. Mesela İncil'lerden Yuhanna İncil'i çok Grek felsefesinin etkisiyle yazılmıştır. Sizin, siz ona yatkınsanız, mistik, felsefi şeyleri seviyorsanız onu okursunuz. Tarih kitabı seviyorsunuz. Matta, Marcos, Luca İncil'ini okursunuz. Bu şekilde düşündüm. Pek çok İncil varmış. Şimdi mesela ilk dönemde Markion diye bir adam ortaya çıkıyor. Bazı İncil'leri kabul ediyor, bazılarını kabul etmiyor. Ta işte Markion 160'da ölmüş. İk, e, bu bu kadar erken dönemden itibaren Hristiyan yazarlar kendi aralarında hangi kitap kutsaldır, hangisi değildir diye tartışmışlar. O zaman Hristiyan kutsal kitabının üzerinde bir anlaşmazlık başından beri var. Zamanla işte, zamanla biz bakıyoruz ki Orijen diye, işte Atanasius diye meşhur teologlar şu İncil'lerden bahsediyor. İşte en çok kullanılan... Ee, İncililer zamanla bir şekilde bunlar, bunlar kalmış geriye. Ama şey doğrudur yani Vatikan'da başka el yazmaları olabilir, saklıyor olabilirler. Şimdiki Hristiyanlığa, Paulus Hristiyanlığına aykırı bir şeyler söyleyen, ee, şeyler olabilir, inciler olabilir, yeni e, arkeolojik kazılarda çıkabilir. E, şaşırmayalım, çok incil vardı. İncil'ler zaten e, insanlar tarafından e, İsa mesajını hatırladıkları e, şeyleri yazmak için kaleba alınmıştı. Dolayısıyla başka insanların başka İncil'leri de olabilir. Biz ilk dönem meşhur Hristiyan yazarlarında bazı kitapların kabul edildiğini, bazıların heretik kabul edildiğini görüyoruz. Dediğim gibi çok zaman almış. Bu da kanonizasyon deniyor. Kanon, kanun demek. Otorite demek. E, kitap ı kitaplarının hangisinin gerçek, e, işte e, otantik kitap kabul edildiğini kabul edilmesine bu sürece kanonizasyon diyoruz. Çok fazla e, vakit almış. Uzun e, şeyler sonrası e, tartışmalar sonrası ortaya çıkmış. Biraz sonra geleceğiz, tekrar edeceğiz. Şimdi ilk dönem Hristiyanları arasında hem bu kitap kitabı hangi kitabın kutsal olduğuna dair tartışmalar varmış, hem de Hz. İsa ile ilgili tartışmalar varmış. Peygamber miydi, gerçekten tanrı mıydı? E, gerçekten tanrıysa çarmha nasıl gelirdi insan kendisi tanrıysa çarmıktay hiç ölür mü? Yani ölürse niye acı çeker? Acı çekmiş, kan kan kaybetmiş. E, e, Aramice şey diyor baba beni neden bıraktın baba diyor mesela sesleniyor İncilde o var. E, kendisi hani tanrıydı. Hani baba ile oğul eşitse o zaman bir tanesi çağınmakta nasıl geriliyor? E, i̇şte Hristiyanların açıklayamadığı şeyler bunlar. Bu dönemde bunlara itiraz edenler olmuş. Mesela meşhur Müslüman yazarların çok iyi tanıdığı Arjus diye biri ortaya çıkıyor. Aeryüz çoğu uzun yıllar etkili olmuş. Kendisi ölse de mesela Aeryüzçülük devam etmiş. Ort, yeni, yakın çağ, çağ, çağda Isaac, Isaac Newton mesela Aeryüzçüymüş. Ee, İsa'nın peygamber olduğuna inanırmış. Tek bazı yazarların düşüncelerinde bu devam etmiş. Bazı Hristiyan gruplar hala var. Teslise kabul etmiyorlar. Unitaryenler diye bir grup var. Quakerlar var İngiltere'de özellikle. Hz. İsa'yı peygamber olarak görüyorlar. Yani en başından sonuna kadar Hristiyanlar arasında bu doktrine, inanca dair meselelerde tartışmalar çıkmış. Biraz sonra konsillerde bahsedeceğiz. İşte bu ilk dönemde Hristiyanlar bir türlü anlaşamıyor. Tanrı nasıldır? İsa tanrıysa babayla eşit midir? Kutsal ruhla eşit midir? Biz üç tanrı var diyoruz. şey Bir tanrı ama üç görünümü var diyoruz. Üçte birlik, birde üçlük diye anlatıyorlar. Teslis. Esas tanrı doktrini Hristiyanlığın teslis. Haftaya konuşacağız. İşte bunların bu üç tanrının, üç ilahi varlığın birbiriyle ilişkisini açıklarken hep tartışmışlar. Bunun için birbirlerine girmişler. Doğu Roma İmparatorluğu da konsiller, toplantılar toplamış. piskoposları çağırmış, teologları bir araya getirmiş. Çeşitli dönemlerde toplanan bu konsillerde bu inanç şekli formüle edilmiş. Mesela Arius'un yarattığı tartışmalar sonucu 325'te bugünkü İznik'te bir e, konsil toplanıyor. İlk ekümenik evrensel konsil. Bu konsilde Hazreti İsa yani İsa Mesih Tanrı oğlu Baba ile aynı özdendir formülü ortaya atılıyor. Halbuki Arius'e Arius İsa'ya insan demişti. Arius'u aforoz etmek, onun düşüncesini reddetmek için kilise oğlun Babayla aynı özden olduğu inancını gündeme getiriyor. 325'te İznik'te. Henüz bakın oğul tartışılıyor. Kutsal ruhtan hiç daha haber yok. Oğulun babayla ilişkisi, yani testisin iki şahsı. Baba var, oğul var. Bu ikisinin ilişkisini tartışıyorlar. Daha 325'te. Çok karışık bu konsiller. İmparatorlar devreye giriyor, burunlarını sokuyorlar. Siyaset çok karışmış. Nasıl olmuşsa. Bir şekilde Hristiyanlığın bir yorumu baskın çıkmış. Bugün yüzde 99'unun kabul ettiği şeyler bu konsillerde ortaya çıkmış. Ama biraz haftaya da göreceğiz. Haftaya göreceğiz. Doğu Kilisesi ayrılıyor mesela. Doğu Kilisesi bazı şeylere kabul etmiyor bu konsillerde kabul edilen o, o, o konsillerden dolayı Hristiyanlık içinde şey oluyor. E, gruplaşmalar oluyor hepsinin de esas temel sorunu teslisi nasıl açıklayacağız İsa'nın ilahi ve beşeri tarafı arasındaki ilişki nedir e, bunlar üzerine e, tartışıyorlar anlaşamıyorlar Aryüz'den sonra Aryüz İskenderiyeliydi Eski geçirdi bütün Doğu imparatorluğunda Hristiyanlar düşünce açısından birbirine girdi daha sonra mesela Nestorius diye biri çıkıyor onun döneminde de İsa'nın ilahi ve beşeri tabiatları tartışılıyor. İşte bu yüzden de 431 yılında Efes'te bir konsil toplanıyor. Sonra 451'de Efes'te çözülemeyen şey 451 Kariköy konsilinde tekrar tartışılıyor. Aslında bunlar yüzyıllarca tartışılmış ama kilise imparatorluğun gücünü de eline alarak bir tane görüşü baskın kılıyor ve bu görüşe uymayanları sıkı bir şekilde cezalandırıyor. Bu şekilde, bu şekilde baskılarla şimdi Hristiyanların inandığı inanç formülü formüle edilmiş. Ama bu demek değildir ki şimdiki inanç formülü hemen kabul edilmiş. Bütün Hristiyanlar onu onaylamış. Böyle bir şey yok. Mecbur kalmışlar. Bedi dönemlerde bazı Bizans imparatorları onları zorlamış. İşte biz ilk dönem evrensel 7 tane konsil var diyoruz. Metninizde bulursunuz. İznik, İstanbul, Efes, Kadıköy, İstanbul ve bir daha İznik konsili. İşte bu ilk 7 evrensel konsilde çeşitli kararlar alınıyor. Bunların ilk ikisini kabul ediyor Hristiyanların hepsi. Gerisi kalan, geriye kalan 5 tanesinde de anlaşamıyorlar. Bugünkü Süryani, Ermeni, Kıpti Kilisesi, Etiyopya Kilisesi ilk 2 konsili kabul ediyor. Dolayısıyla geriye kalan Katolik, Ortodoks ve Protestan dünyadan ayrılıyor. Bizim Süryaniler, Kıptiler, Ermeniler dediğim gibi Etiyopya Hristiyanları Sonraki konsilleri kabul etmiyorlar. Haftaya göreceğiz. Ee, orada tartışılan teolojik şeyleri kabul etmedikleri için kabul etmiyorlar. Konsilleri on hiç unutmayalım. Ee, Hristiyanların ileri gelen din adamlarının toplanması ama imparatorun siyasetin etkili olduğu toplantılarda Hristiyan inanç formülünü yapmaları kimin gerçek Hristiyan kimin heretik olduğuna karar vermeleri e, aforoz etmeleri Hristiyan olmadığını düşündükleri kişilerin sonra kiliseyle ilgili problemleri çözdükleri kilise hiyerarşisine karar verdikleri yani rahipler arasındaki dengeye sıralamaya karar verdikleri toplantılar bunlar konsiller çok önemli Hristiyanlık için Hristiyanlar için gelenek çok önemli Hani Hz. İsa kendi kitabını kendi yazmamış ya ee, hemen böyle genç yaşta Tanrı tarafından göklere alınmış ya e, sanki bir nevi yarım kalmış mesajı. Hristiyanlar bu yüzden onun havarilerinin onun içinden de nasıl oluyorsa sadece Pavlus'un yorumunu, işte Pavlus'u devam ettiren geleneği çok önemsiyorlar. Onlar için kilise kutsaldır çünkü kilise geleneği sürdürmüştür. Gelenekte hata olmaz. Yani şey eee İnsanların oluşturduğu gelenek bu dini gerçek bir şekilde sürdürmüştür diyorlar. Halbuki normalde biz geleneği hep irdeleriz. Şey yaparızım. Hadise bile biz e, irdeleriz. Hani insan beşerdir şaşar, hata yapabilir deriz. Hristiyanlıkta bu çok şey. Kilise yanılmıyor. İşte konsillerde alınan kararlar doğru. İşte bu kadar bir araya gelen psikoposlar, teologlar yanılmamıştır diye düşünüyor Hristiyanlar. Şimdi az vaktimiz kaldı, biraz e, toparlayalım. E, metnimizde de var. Hristiyanlık bundan sonra hem Bizans'ta hem Batı'da Roma e, etrafında işte e, Germen ırklarından, mesela Charlemagne var, meşhur imparator. Böyle güçlü kişilerin siyasi gücünü kullanarak çok e, hem siyaset hem e, dine dair güçlü bir şey e, bir e, özne olarak ortaya çıkıyor Hristiyanlık. E, orta çağda hep biliriz misyon anlayışı çok fazla olduğu için Hristiyanlar e, misyon faaliyetleriyle her yerde etkili olmuş. Sömürge döneminde, işte coğrafi keşifler döneminde, Osmanlı topraklarında 16. yüzyıldan başlamak üzere, bilhassa Hindistan, işte Orta Doğu toprakları dediğimiz yerlerde Hristiyanlar, Hristiyan misyonerler çok fazla çalışmışlar. O sömürge döneminde, mesela İngiltere'nin Hindistan'ı sömürge ettiği o dönemde, Tüccarlardan daha fazla misyoner varmış ve bunlar hep işbirliği içinde yöneticiler, tüccarlar, misyonerler bir arada çalışarak o bölgeyi Hristiyanlaştırmaya çalışmışlar. Ta Kore bugün çok ilginç, bir sürü Çinli, Koreli Hristiyan bulursunuz. Yani hiç normal bir şey değil. Hazreti İsa'nın havarileri tamam oraya kadar gitmiş olabilir, ama Hazreti İsa'nın mesajının Çin'de büyük yankı uyandırması beklenmemeliydi. O dönemde beklenemezdi. Misyoner faaliyetleriyle her yer Hristiyanlaştırılmaya çalışıldı. Mesela çok ilginçtir şey esas misyonerliğin hedefinin şu olduğu söylenir. Doğulu Hristiyanları Roma'ya bağlamak. Hristiyanlar bugün çok çeşitli gruplarda. Yani Süryaniler eğer şeyse otantik Süryanilerin Roma ile Papa'yla anlaşamaması lazım. Ama Papa ne yapmış? Bir sürü misyoner göndermiş e, ve doğulu Hristiyanları kendine bağlamış, Katolik yapmış. Üçüncü haftada göreceğiz Katolik ne, Ortodoks ne, e, Doğu Kilisesi ne diye. Esas hedef mesela Haçlı Seferlerinin de o olduğu söylenir. Haçlı Seferlerinin esas şeyinin tamam Kudüs'ü Müslümanlardan almak, e, Kudüs'ü kurtarmak olduğu ama ikinci önemli sebebinin Doğu'daki Hristiyanlığı Roma'daki Vatikan Papa tarafından temsil edilen Hristiyanlığa çevirmek olduğu söylenir. Dolayısıyla bir anlayış olsun. Doğulu Hristiyanlar hiçbir şeye karşı çıkmasın, bize tabi olsun demiş Romalılar. Bütün bu şiddet olayları, misyonerlik, bütün gayret o. Bugün de Orta Doğu misyoner dolu. Roma'nın misyonerleri, Cizvitler, Fransiskenler, Dominikenler ismine bakarsınız işte ee, şeydir Arapça isimlerdir ee, orijinal Hazreti İsa'dan kalma Hristiyan sanar, sanırsınız bir bakarsınız Katolik Roma'ya bağlı yani sonradan mezhebini değiştirmiş demek bu misyoner faaliyetler etkisi altında kalıp Batı Kilisesi'ne bağlanmış demek göreceğiz katoliklik ortodoksluk protestanlık diye bir şey var e, hristiyanlıkta şimdi bu hafta ilk girişi çok karışık veriyor metnimiz İnşallah 3. hafta oturacak demek istediğimiz şu hristiyanlık e, siyaseti ve dünya gücünü arkasına alarak çok büyük bir güç haline geldi daha sonra mesela başlarda Roma Kilisesi'nin esamesi bile okunmuyor. Batı o zaman çok barbar bir dönem geçiriyor. Daha batı dünyasında mesela Galler bölgesi, İskandinavlar 8. 9. asırda zorla Hristiyan yapılıyorlar. Zorla ya yani o kadar geç ki o döneme kadar bu insanlar putperest, pagan. E, Romanın hiçbir etkisi yok. Halbuki o tarihlerde doğuda felsefe almış başını gitmiş. Doğulu Hristiyanlar ilerlemiş ilimde, bilimde, sanatta. Ama nasıl oluyorsa bu da çok ilginçtir. Zamanla Roma çok güçlenecek ve bugün Hristiyanlığın en şeyi kabul edilecek. Şimdi vaktimiz yok size soramıyorum. Ben her sınıfta sorarım. Şimdi lise şeyini düşünün, lise derslerinizi düşünün, felsefe tarihi almışsınızdır onu düşünün. Okuduklarınızı, işte şey... Hollywood dünyasına size sunduklarını düşünün. Hristiyanlık denince ilk akla gelen şey nedir? Papa, işte Vatikan, o Vatikan'daki o merkez falan değil midir? Yani Hristiyanlık denince aklımıza nedense hep Katoliklik geliyor. Halbuki Doğu'da pek çok grup, pek çok şey var. Ama bize hep o sunuluyor. Yani mesela Batı Hristiyanlığı bugün çok artık bugünlerce çok revaçta Doğu Hristiyanlığına fazla bir ilgi var ama biz daha iyi tanımıyoruz yani o nasıl olduysa nasıl zamanında Pavlus baskın çıkmış Hazreti İsa'nın diğer öğrencileri etkisiz hale getirmiş sonraki dönemde de Vatikan aynı şeyi yapmış şimdi Hristiyanlık kutsal kitabından bahsettik neler olduğunu söyledik. Kanoni, kanonik hale gelmesinin vakit aldığını söyledik. Şey de çok ilginç. Bu Hristiyan şey, Yeni Ahit'teki İncil var ya dört İncil. O dört İncilin yazılması daha 150 yıla 150. yıla kadar devam etmiş. Hazreti İsa öldükten sonra 120 yıl içinde daha yazılmış. Bunu insanlar yazmış. Havarilerin yazdığı söylense de gerçekte öyle değildir. Havarilerin öğrencileri yazmış. Grekçe yazılmış. Kim kimden etkilenmiş bunlar hep tartışmalı ama şunu söyleyebiliriz. Yuhanna İncil'i e, çok felsefi. Burada arkadaşımız yazdı mesela Matta Margoz çok kronolojik tarih kitabı. İsa doğdu şuraya gitti şurada şunu yaptı çarmıha gerildi. Üçüncü gün e, mezarından kalktı dirildi öğrencilerine göründü sonra tekrar gökyüzüne alındı. İşte havariler şunu yaptı bunu yaptı diye anlatan tarih kitaplarıdır. Ama işte mesela Yuhanna İncil'i çok felsefidir, çok mistiktir. Bunları söyleyelim. Mektuplardan bahsettik. 21 tane mektup var. 13, 13 tane Pavlus'un mektubu. Bunlar o dönemde Hristiyan laşan şehirlere gönderiyorlar bu me mektupları. İlk dönem Hristiyanlarının problemlerini tartışıyorlar. Mesela Korintlilere mektup var, işte Filadelfyalilere mektup, şey, e Selaniklilere mektup, Efeslilere mektup. Bu mektuplarda Paulus e o ilk dönem Hristiyanlarına mesajlar gönderiyor. Şimdi e başka inciller olduğunu söyledik İnciller çevrilmiş tercüme edilmiş çok çok geç vakitlerde mesela Avrupa'da reform döneminde Martin Luther o 16. yüzyılda İncil'i çeviriyor o döneme kadar İncil hep latince sadece rahipler okuyorlar Almanca Fransızca tercümesi yok Halk İncil'i okumaktan men edilmiş. Kilise o kadar güçlü ki halkı karıştırmak istemiyor. Kendisine bağlı kılmıyor. Kalkılmak istiyor. Ee, o yüzden İncil'ler mesela işte önce Latince'ye çevrilmiş Grekçe'den. Ee, yüzyıllar boyunca rahipler tarafından Latince okunmuş. Halkın konuştuğu dile çevrilmemiş. Ee, ama mesela Süryanice'ye çevrilmiş 5. yüzyılda. Daha sonra Arapça'ya çevriliyor. İyice ee, bir de biz şunu biliyoruz, ilk dönem Hristiyan yazarlar var. Bu Hristiyan yazarlar mesela İncil yazarları ile aynı dönemde yazmış. Çok ilginç. Şimdi bugün sizin kutsal kabul ettiğiniz bir İncil var. Diyelim ki Luka İncil'i. Luka İncil'ini Antakya civarında yazıyor. Şam, Antakya. Pavlus'un öğrencisi. 70'lerde, 80'lerde yazdığı kabul ediliyor. Luca bunu yazarken aynı dönem o İncil yazıyor, işin oturmuş şimdi kutsal kabul edilen bir şey yazıyor. Başka bir Hristiyan yazar e, felsefi bir, yaza, bir yazı ya da Hristiyanlıkla ilgili bir yazı yazıyor. Yani aynı dönemde e, şey ne derler e, Hristiyan yazarlar ve İncil yazarları aynı dönemde yazdılar. E, yoğun bir yazı faaliyetinin olduğu bir dönemde ilk 300 yıl daha sonra konsiller ortaya çıktı burada teolojiyi geliştirdiler tartışmalarını yaptılar ee, arkadaşlar e, kısacası demek istediğimiz Hristiyan inanç sistemi amertüsü, zamanla oluştu Hristiyan kutsal kitapları zamanla oluştu bunlar hemen herkes tarafından kabul edilmedi ve ee, e, işte dönemsel değişimler, siyasi, siyasi güçlerin devreye girmesi etkili oldu. Peki bunlar neyi değiştirdiler? Haftaya konuşacağız. Tanrı inancı nedir? Mesih inancı nedir? Peygamber inancı nedir? Bunlara göre neden tartışmışlar, neden ayrılmışlardır? Şimdi bir tane el mi kalktı? Birinde de bir kırmızı işaret gözüküyor. Neyse şey yapalım, sorularımıza geçelim. Ee, son peygamber kavramı sadece İslamiyet'te mi var diğer, hoca, diğer dinlerde yok muydu Yahudilerde de vardı Yahudiler delik peygamberliğin bittiğini söylüyordu o yüzden Yahya İsa'yı kabul etmediler Mesih gelecek o da işte Davut soyundan olacak şu şartlara sahip olacak dediler şeyde hatırlayın e, Mecusilik'te Maniheizm'de mesela Mani son peygamber olduğunu söylüyordu son peygamber anlayışı diğer dinlerde de var ee, Hz. İsa'nın evliliğini söyledik da İslam ve Hristiyan geleneğine göre ee, arada ne gelmişti ee, tamam tamam Antakya'daki havariler hakkında bir malumat var mı? Şimdi Antakya'da e, havarilerin yaşadığını biliyoruz ama e, Hristiyanlığı değiştiren havarilerin daha bir cahisi, Pavlus ve öğrencilerinin Antakya şimdiki Hristiyanlığın oluşmasında çok etkili olmuş. E, o zaman felsefenin çok etkili olduğu bir şehir, yüzyıllar boyunca Antakya'da esas şimdiki Hristiyanlık şekillenmiş. İsa'nın öğrencileri Yahudi olanlar Kudüs'te kalmış. Dolayısıyla Antakya önemli, İncil'de de geçer, Hristiyanların Hristiyan olarak çağrıldığı, adlandırıldığı yerdir denir. Dolayısıyla çok önemli merkezlerden, Pavlus da orada vakit geçiriyor, Barnabas da bir süre orada kalıyor. Daha sonra Roma'ya ve diğer şehirlere misyon faaliyetinde bulunuyor. Hz. İsa belki ılımlı davranmıştı, ondan olmuştur demiş Zeynep Ekici Hanım. Matta'yı okuduğunu söylemiş Ümmü Gülsüm Hanım. Çok tarihsel demiş. Taksim'deki kiliselerde bile çalış çalışıyor Taylandlılar. Evet evet çok ilginçtir. Yani çok ilginç bir şey bir Taylandlı'nın Hristiyan olması. E, ta, Taksim'deki Selan Tuhan Kilisesi Katoliktir mesela. Oradaki Rum kilisesi nerede? Fener'deki ortodoks Kilisi, dünyanın merkezi Fener, Patrikhane Ortodoks'tur. Onun dışında tek tük şeyler, modern kiliseler protestan. Ee, Ermeni Kilisesi işte Yeni Kapıda, Bakırköy'de var. Yeni Kapıda, Cumkapıda Süryani Kilisesi var. Üsküdar'da Ortodoks e, Rum var, Ermeni var. İnşallah 3. haftada grupları konuşacağız. 4. incinin Paulus'la ilgisi var mı? Güzel bir soru. Şimdi 4. incilde de Paulus'un bir kere Luca Paulus'un öğrencisi. Luka'yı o yazmış şey Luka İncilini. Diğer 3 İncil yazarı da Pavlus'un etkisinde olmuş olan insanlar. Ee, şey ne derler? Dolayısıyla dört İncil'e Pavlus'un öğretisi hakim olmuş. O değişmiş Hristiyanlığın, kurucu Hristiyanlığının değil. Benim ismimde bir şey gözüküyor ama neyse arkadaşlar bir şeyi bozduk ama Habibi Necar Türbesi'nde iki zat var Yunus ve Yakup olarak. E, çok makamlar var. ya yani şeyde de ee, Hazreti Yunus makamı vardı galiba biz Urfa'ya gezerken Eyüp makamı var da şimdi tarih öncesinde yaşamış peygamberler Hazreti Yunus, Yakup çok zor bunları tes tespit etmek ama bunlar Yahudi peygamberleriydi peygamberlerin çok büyük kısmı hani e, külüsü ve çevresinde gelmiş ya e, bir şekilde gitmişlerdir Urfa'da falan olabilirler havari olarak anılıyorlar Yunus ve Yakup. Yok Yakup var. Yunusu Conah e, var mı? Yok Havarlar arasında. Belki öyle adlandırılmıştır. Belki siz yanlış hatırlıyorsunuz. Ama sorunuz iyi. O hatırlattı bize. Yakup e, Hazreti İsa'nın havarisi ve Yahudi e, Hristiyanlığını temsil ediyor. Kudüs'teki ilk Hristiyanların lideri. E, dolayısıyla Yakup cemaat ediyoruz biz şeye. E, Kudüs'teki ilk dönem Hristiyanlığına şimdi karışık ve şey oldu ama Hristiyanlık nasıl şekillendi onu söyledik çok detaylı bilgi yok işte Hazreti İsa şu dönemde şu oldu diye yalnız metnimiz haftayı anlatacak çarmıh olayını şimdi ben şöyle özetlemek istiyorum İsa Mesih yeni bir öğreti getirdi bu öğretiye göre o Tanrı'nın oğlu aslında Baba, oğul ve kutsal ruh teslisten oluşuyor. Bundaki ikinci şahıs, insanları çok sevdiği için insanları günahtan kurtarmak için yeryüzüne geldi. Tekrar onları e, günahtan kurtarmak için çarmıha gerildi, çarmıhta öldü. E, sonra yeniden dirilip öğrencilerine görülüp biri daha yer gökyüzüne alındı. Haftaya bahsedeceğiz. Esas mesaj Tanrı'nın insan olarak yeryüzüne gelmesi, enkarnasyona uğraması ve e, şey, bunun üzerine bina edilmiş Tanrı oğlu Mesih anlayışı var. Haftaya göreceğiz. E, tekrardan işte bir mikrofon gidip geliyor, birinde kırmızı bir şey var, el kaldıran mı var? Neyse vaktimiz de yok arkadaşlar gibi giriş yapmış olduk haftaya teslis baba oğul kutsal ruh ne demektir konsillerde neler tartışılmış neler ortaya atılmış neden bu Hristiyanlar ayrılmış doğulların batılılardan farkı ne bunları göreceğiz Sanırım ibadetler de haftaydı. Üçüncü hafta esas bu Katolik Ortodoks ayrımı. Batı dünyasındaki Hristiyanlık nasıl? Doğudaki Hristiyanlık nasıl? Düşünün Kasım ayında Papa geldi Fener'e. Vaktiniz olursa hafta içi okuyun. Neden gelmiş? Ne yapmış? Niye önemli? Katolik ve Ortodoks kilisesinin bir araya gelmesi. Onları üçüncü haftada konuşacağız. Bugünkü karışık gözüken bu şeyler haftaya daha çok oturacak. Evet. Şey, Barnabas e, Havari Havariyi gören de yanlış hatırlamıyorsam 12 Havari'nin isminin içinde yok e, ama yani bir şekilde şeyi var Yahudi Hristiyanlarıyla bağlantısı var e, evet etkileşim olabilir ama Pavlus Barnabas'ın yanına gitmeden önce kafasında zaten şekillendiriyor şeyi bir nevi o, o Barnabas'ı kullanıyor gibi yine de e, farklı şeyler bazı noktalarda ayrılıyorlar mesela Barnabas İncil'inde ee, konsillerin özel ilginiz varsa konsillerin e, her şey, sınav için falan mı soruyorsunuz ben çok bilmiyorum şeylerinizi ilk defa burada veriyorum ya soru örneklerinizi görmedim ee, çok ilgi duymuyorsanız konsiller genel hatlarıyla burada verildiği kadar bilin ama metinde var ya 7 tanesinde ne söylenmiştir onlar sorulabilir ben olsam sorardım ee, biz hazırlayacaksak o, burada metinde verilen Konsillerin isimlerini ve orada hangi kararın çıktığını bilin haftaya onlar daha çok oturacak ee, onlar inanç formülleri İsa'nın kaç tabiatı vardır babayla oğul aynı mıdır değil midir onlar önemli o açıdan ee, tamam mı arkadaşlar yine bir saatte yapmadık uzattık da sorularınız olursa yazın not alın haftayı inşallah şey olmazsa salı günü her zamanki saatinde görüşmek üzere olur mu çok, e, çok acil bir soru bir şey var mı Yoksa ayrılı akşamlar diyeyim. Galiba bir dersiniz de vardı. Tamam birini sen bir onay alayım. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hepinize. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir, bir not daha var mı en son bakalım. Ben de teşekkür ediyorum. Güle güle. İyi geceler.